Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern, sabahlar. modern sabahlar başlıyor. Rehab Amy Winehouse. Radyonuzla modern sabahlar devam ediyor. Radyonun başındakileri günaydın diyelim neşemizi bulmaya başlayalım. Oktay Demirci ile birlikte hoş geldiniz efendim. stüdyomuza hoş bulduk çok teşekkür ederim günaydın diyorum. Günaydın demek boynunuzun borcudur buyurun Haftanın tam ortası e, yani hafta içi olarak düşünürsek Hala günaydın diyor sevgili e, Hala günaydın diyorum dikkat ettiyseniz E biraz şey oldum abi yani e, sabah sohbeti yaptık biliyorsun içeride hı hı. Yani az sonra dinleyicilerimizin e, karşısında huzurunda konuşacağız e, Çok değerli bir konuğumuz var bugün e, Kafam orada şu anda ne yapıyor yalnız bıraktık mutfakta yani Yalnız bırak sıkılmasın, bir şey yapmasın. Yani canım, ilk canım, program defa, var işte. İlk defa. Ha, bizi duyuyor, bizi dinliyor. şu anda? Tamam. Ee, o zaman şöyle hızlıca bakalım mı yani? Lafa çok uzatma mı diyorsun yani? Ee, hemen söyleyelim dinleyicilerimize. Son saatimizde Avrupa'da çok normalde bugün konuğumuz var. Macaristan Kültür Ateşesi. Bizimle birlikte olacak Viktor. Ee, şimdiden size duyuralım. 9-10 arasında ayarlayın. Macaristan'la ilgili, Macaristan günlük hayatıyla ilgili her şeyi konuşacağız burada. Buyurun efendim siz ne oluyor, ne bitiyor dünyada ona gelin. Ee, şöyle bakalım o zaman ya. Şöyle beraberce bakalım. Benim de e, bakma fırsatım olmadı ama Chelsea çakır keyifliyor. Chelsea, e, Clinton'ın kızı Chelsea mi? Yok değil. E, dün Barcelona'yla maç yapan takım, İngiliz takımı Chelsea. <gülüyor> <gülüyor> ama sen tabii takım olarak yani, yani 11 yani... kişi olarak Nasıl Çakır keyif olur onu şey yapamadığın için. İçip içip maça mı çıkmışlar? Ee, yoksa yok maçtan sonra mı içmiş? Yok yani dün biliyorsun e, Chelsea Barcelona daha doğrusu Barcelona Chelsea maçını e, hakemlerimizden Cüneyt Çakır yönetti. E, ve de tur atladı. Of, of. E, Chelsea... Yani bizim hakemin de e, Chelsea lehindeki <gülüyor> kararları bu mu oldu yoksa ne olursa olsun hakemin soyadı Çakırsa biz Çakır keyif. ...manşetini atarız diye mi düşündüler? Daha acıklı olan ikincisi gerçekleşti. Ee, ne olursa olsun... Biz bu manşeti kullanırız diye. Hazır çünkü, Çakır lafını bulmuşuz. Çünkü e, Chelsea'ye bir kırmızı kart göstermiş. Cüneyt Çakır. Hmm. Chelsea takımına Barcelona'nın lehine bir penaltı vermiş. Ona rağmen Chelsea tur atladı. Ama senin dediğin gibi... Ne <gülüyor> olursa olsun... <gülüyor> <keyif>. <gülüyor> çakır keyif. Aman ne keyif. <gülüyor> Keyfi çok Çakır diyerek... Barcelona'nın sahasında mı yendi Chelsea Barcelona? Barcelona evet. Hem de Barcelona... bir eksik yenmedi galiba. Dur bakayım. Berabere kalındı ama ilk maçtan dolayı. Yine de Çakır Keyif. Çakır Keyif sayılır. <gülüyor> sayılır yani. Öyle bir şey yok. Ee, tur atlayan taraf Chelsea olunca e... Biz de buna Çakır Keyif'ten başka bir şey diyemez olduk. Cüneyt Çakır'ı herkes tebrik etti. Ee, falan filan. Böyle başlıyor gündemimiz. Ee, ondan sonra başka neler var? Ee, şöyle bakalım. Ay şu anda çok heyecanlandım ya. Ben yani ne yapacağımı? Elim ayağım dolaşıyor yani. Şu anda bir de içeride dinliyor ya Viktor, onun da heyecanı var. Onun da heyecanı var da ona bakarsan benim de 28 Nisan Cumartesi günü saat 20'de Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterim var. Hiç senin gibi heyecanlı değilim. Eda bir gün kala bir görüşelim o zaman. Doğru, o da Cumartesi doğru. günü ise... İçeride... i̇çeride birileri var. Bak, Fahir geldi. Fahir de heyecanlanmış. Onda da heyecan var. Doğru, gördün mü? Var. Aynı, Aynı heyecan. Demek ki hata bende. Demek ki Sen heyecanlarımı yitirmiş. Heyecansız. Heyecanlarımı yitirmişim. Bana bir şey. heyecan lazım. Heyecansız. Heyecansız bir, şey bir, bir şey Heyecan sizsiniz demiş. İçeride, <gülüyor> i̇çeride bir tane adam gördüm. Adam değil, faaliyetten <gülüyor> kültür atölyesi. <gülüyor> Victor Bey'i göreceksin. Evet. Victor Bey canım, Gör konuştuk, biraz Merhaba sohbet dedim. ettik. biz mi? kendisini uyardık stüdyoya gelirken gürültülü bir arkadaşımız gelir. Hiç korkmayın. Korkmadı, korkmadı, korkmadı. Sen değil. şey yapmadan da mutfağa girerken falan öyle bir Espriler, esprilerle şakalarla mı la şekerli girdin? Nasıl? değil de, ha diye bir sesler çıkardın. Hayır, mı? Hızlı gelisin diye espri diyorum Ne yani, <gülüyor> <Ve> diyalog. <gülüyor> Tabii ki benim esprilerimin biliyorsunuz bir ön hazırlığı, bir gövde bir omurga arkasından devam eden bir sonucu var. Ee, Öyle mi girdin mutfağa? Yok ya gayet nezik girdim. Nezik oldu? Nasıl oldun? Onu canlandırır mısın bize? O canlandırmayı ile beraber tekrar yapabiliriz. Viktor Bey'le beraber. O zaman İngiltere'den bir e, hızlıca bir ben şey ben 35 parça kıyafeti 9 dakikada ütüleyen sistem geliştirildi İngiltere'de. Ee, en nefret edilen ev işleri listesinde 1 numaradaki yerini hala yıllardır kapıdaki <gülüyor> Sarı kapının arkasından çıkan madde olan ütü. İngiliz firması buna e, çare aradı. Seneler yani ben hayatımda bir kere ütü yaptım. <gülüyor> bir kere mi? <gülüyor> Onda ben Tek... gö göstere göstere bak dedim Ege'ciğim böyle ütüleyeceksin şöyle ütüleyeceksin. Tek... Bu kadar asap bozucu bir iş görmedim ama e, ne bileyim haftada bir yapıyor olsaydım ha. belki o kadar zor gelmezdim. Yani insanın bir elinin alışması vardır. O gömleğin kolunun her ütüde iz yapması. Habire çevir, çevir, çevir falan filan. Bir Sanki asap çok gömlek hazır. giyiyorsun diyeceğim. hani. Benim gömlek giymeme sebebim bu. Basit şeylerden başla donla, efendime söyleyeyim havlularla don başla don ütüsü. Donlarını ütüleyen insanlar var. Don'un basit ütü... bir şey olması fikrine karşıyım. Karşıy <gülüyor> Lütfen hayır yani don da çünkü. On da aynı gibi. şekilde özen, özen ister. Bizim ailede mesela amcam kendi gömleklerini kendi ütülermiş. Çünkü bu her aile toplantısında bir şekilde konuşudur. Laf Aha. buraya bir şekilde gelir. Ve çok şey yapılarak e, ne derler ona gururla bahsedilerek. Gururla bahsedilerek. Çok Aha. zaten. Yani gömleklerini kendi sütüle. Ben de o dönem bir özenmiştim de yani girişmesi çok zor. Galiba ütü masası denen şeyin çirkinliği yüzünden. Yok ondan değil ya. Ya ütüye çok seviliyor. Onun hastaları da var. Rahatlayanları var. Efendime söyleyeyim. Hani sabah akşam ütü yapası olanlar var ya çok sevilir ya çok nefret edilir. Genelde nefret edilir ama seveni de tam sever. Arası Şimdi ikinizin de... de sorunlarına tek tek değinmek <gülüyor> istiyorum. Öncelikle e, siz arkadaşım Ege miydi isim? Ütü masasının evet. çirkinliği diye bir şey söylediniz. Evet. Daha güzelliğe onu kullanalım. Yerde bildiğimiz mi? bu şey şeklinde olan. Füze ee, şeklinde olan. Füze şeklinde olan. Hı hı. Onun çirkin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Çok çirkin olduğunu düşünüyorum. Onun çeşitleri var mesela bu gördünüz mü? Güzel çeşitleri, çeşitleri mi diyorsunuz? Mesela daha kalın olanı var. Kalın. Sen kalın, kalın mı istiyorsun? Daha kalın bir sever şey Sever mi misin? Istiyorsun? Daha kalın olanı. ve kısa böyle ütü masası hayal ediyorum. Kısa mı? Hı hı. Kısa, kısa, kısa olur, olur mu? bir kere Niye o kadar uzun yukarı... o ütü masaları? E pantolon şey ne? var? Pantolonun böyle düzlemesine koymaya gerek yok ki. Nasıl koymaya? Çevire çevire, çevire ütüleye ütüleye çeke çeke yap. Çeke çeke mi? Evet e, değişik bir yaklaşım. İşte çeke bir kere, çeke. Bir kere ütü yapan adamlar, adamla, ütü yapan adam bir olur. Ütü tasarlamasını beklersen evet, böyle Çeke olarak. çeke ütü yap dedi adam. Şöyle Ama, yapıyorsun ha. İngiltere'deki bu sistemde. Kıyafetleri bez bir gardırobin içine asıyorsun. Bu şey çirkinliğinde olan hani eskiden peker evlerinin vazgeçilmez. Portatif. E, Portatif, Portatif gardrop denilen. Böyle naylon da böyle denilen. Böyle fermuarlı, fermuarı açıyorsun da böyle kapakları blap blap diye bir kenara bir kenara atan onlardan. O onun gibi doğru ama bir tane metal şeyi var yine. Metal Zopası. bacakları var şey tabii, böyle. Tabii ki. Metal bacaklar. Yani böyle dürtsen de düşmüyor o yani dürtmeye karşı şey diyorsun. Dürtmeye e. karşı e, kailesi iyi. Adamlar yapmış sonuçta. E? e. ondan sonra ilk başta fermuarını falan çekiyorsun. O Güzelce. gardırobun içinde. Dur tut tutuyorsun bütün ütülenecek şeyleri. Sonra buhar veren içine e, buhar basıyorsun. Ortu mu? Ne kadar sapıkça Buhar bir şey veren hortumunu gardıroba bağlıyorsun. Tamam. Elektrik süpürgesi gibi düşünün bunu. Evet. Gardıro hani elektrik süpürgesinin haznesinin içinden bir hortum çıkar ya. Hı hı. Tek Oradan benzer da. tarafı hortum olması sevgili dinleyiciler. Bir şeyin <gülüyor> <gülüyor> hortumunu her şey mesela fil. Elektrik ah. süpürgesi gibi düşünün. Onun ah. hayvanı. <gülüyor> Hayır ya bir tanesi emiş Bu bu çekiş yapıyor. Evet mesela, işte o yüzden zaten hiç benzemiyor elektrik süpürgesine. Bu, bu mesela çek bu şey yapıyor. Buna üçlü üflemek suretiyle yapıyorsun. Hı -hı. Elektrik süpürgesinde çekiyorsun mesela. Filde ne yapar? Fil çeker de üfler de. Çeker de üt. Ama evet. bunların hepsi birbirine benzer. Komik karıştırma şimdi. Gardroba bağlıyorsun hortumu. 35 parça giysi inanır mısınız? Kaç tane asarsan öyle değil mi? Yani 35 Daha olur. Çok, ben 40 asarım asarı ve 50 asarım. 35. En fazla 35, 35, 35 tane askı var için. 35 parça giysi yoğun buhar sayesinde 9 dakika. Yanlış duymadınız. Tam 9 dakikada kendi 540 ağırlığıyla 40 saniyede tamamen ütülü gibi oluyor. Bunu satsak bu çok güzel olur ya biz. Çok güzel. Hakikaten sen bu telemarketing işine güzel girdin. Vallahi çok çok oh, güzel. 9 çok dakika sürecek bir reklam. Son derece ikna edici bir de şeyim var yani. Öyle bir havan var ki Hele ki hele... Hele 9'da 60'ı çarpıp 540 saniyede de yüzümüze çarptın ya... Orada o zaten bir, her şey bir durdunuz orada fark etmedim. 9 dakika ben. deyince bana çok uzun geldi de 540, 540 saniye... saniye. Kartlarına bir özelliği sayesinde her yere kolayca sarpmak... yeterli. 681 TL ama modern sabahlar farkıyla... <gülüyor> yalnızca... 15 dakika kadar yendiğin içlerimize... Kaçları olsun hiç fiyat kosmadık. 40. <gülüyor> 40 lira. Yine bir ilk olma zamanı. Hem de tüm dünyada. Tüm dünyada.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 Espriler şakalar sevgi dinleyiciler. 8.32 oldu saatimiz 10'ar sabahlar devam ediyor buyursunlar. Hmm, buyuracağız tabii buyuracağız. Herkes şey yaptı. rahat olsun. Çılgın projenin detayları açıklandı. Ama ondan önce Lubitain'in açıklaması var. E, aslında marka şey yapmıyoruz vermiyoruz ama. isim olarak mı kullanıyor? Christian Lubitain. E, Christian olarak kullandığımız için. İsim çünkü. olarak soyat e, olarak. Evet kendisinin bilekis açıklamaları olduğu için. Christian Lubitain şöyle demiş. Acıtıyor diyen giymesin. Efendim, zorundan mı? Yani yani zorundan mı? Bu açıklamayı biz <gülüyor> Ben biliyoruz. hiç anlamadım neden bahsedildiğini. Yani, tasarımcı ya, tasarımcı. tasarımcı ya. Bu altı kırmızı ayakkabılar. Altı kırmızı ha, ayakkabılar, başka, ayakkabılar başka bir tasarımcı, tasarımcı daha söyle oktay çok hakimmişsin gibi. E, var. Manolo dedi. Blahnik. Ya adam var ya seni şurada ipe dizer daha söyleyelim ama hepsi hepsisi yani derdama girer. Be söyle ya, hadi miy miyüsün? Ya bir tek hepsi... Tom Ford'u biliyorum. O da öldü mü? Yaşıyor mu? Tom Ford yaşıyor canım. yaşıyor, yaşıyor mu? Biraz basic instinct'in olsun egeciğim. Moda dünyası oho vallahi var ya adam kaynıyor. Ee, Kaynıyordur yani. tabii canım yani. Koca bir, endüstriden bahsediyoruz da. Işte yani de çok özür ama Lubuti'nin bu açıklaması He. daha önce Kemal Altay esnafı yapmıştı bu açıklamayı yani. <gülüyor> Niye acıtıyor yani fiyat anlamında anladım ben önce. Her anlamda fiyat anlamı ben hiç ee, öyle anlamadım. Yani, çifti 500 onun... dolar olunca dedim ki yani <gülüyor> herhalde fiyatla ilgili olarak. Ben yani sadece Lubuti'nin ağzından bu açıklamayı verince elinde kendi ayakkabısı ikiye şöyle şey yapıyor büküyor. O Oktay, Allah belamı <gülüyor> versin. <gülüyor> Öyle Al. yapıyor değil mi? Al. İşte işte aynı fotoğrafı Doskoca. da vermişti esnaf. Da. Tamamen kösele mi? O gördüğümüz kırmızının kösele olduğunu vurgulayamıyor. Yani, hakiki kösele bu demiş ya. Bu demiş böyle su da geçirmez demiş. Hiç demiş esneme falan yapamaz. Altı aydan veriyorum demiş. Böyle açıklama mı <gülüyor> kafama demiş bir şey olursa. Vallahi kafasına şöyle demiş. Şikayet edenlere sert çıkmış acıtıyor diyenlere. Evet. 500 dolar verdiğimiz ayakkabılar ayağımızı acıtıyor diyenler hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuşlar. Gerçekten onların var ya Allah bin türlü ya demiş ağzını bozma şimdi demiş. 500 giden, dolar verirsen ayak, acıtır tabi dememiş mi ya? Ha, Sonuçta 500, biliyoruz. Yani, acıtıyor yani, dedin yani yapmadım. ne istiyorsun? Oğlum demiş bak demiş Tina Turner ve Prince'in dansçıları biraz geride kalmış galiba şeyin ee, yeni nesilden ya çok yeğen olmuyor ya da çok fazla. Yenisinin ee, durumu yok ki Tina Turner, Turner stadyum konseri yapıyor hangi yeni sanatçı öyle stadyuma çıkıyor? Tina Turner hala mı tiyatro? Tabi canım tabii. yapıyor ya. Hala mı yapıyor? Tabii, tabii. Vay helal olsun ya. Ee, Tina Turner ve Prince'in dansçıları. Ev, eve, eve girdiğini biliyorum ben morguç şeyleri var Tina Turner'ın. Pirelileri mi var? O ah kurban olur. Sahnede onlarla 3 saat boyunca dans etmesini biliyorlar. 500 dolar ödemesini de biliyorlar. El e, Neyse topuklu ne ayakkabılar. adammış yalnız bu ya. paragraf şey lafta herkese... laf, sokmuş, laf sokmuş bir şey yapmış. Topuklu ayakkabılar acılı bir zevktir. Zevk almasını bileceksin. Beyefendi ya, ya bir şu ağzınız yüzünüz bir salyanızı sizin için ruh hastası mısınız? Daha da kırmızı yapacağım. Topukları daha dikeceğim diye. Neyse. Bu ayakkabının başka bir esprisi var mı? Pahalı başka. ve kırmızı olmasa dışında. Sen ha. hangi espirisinden bahsediyorsun? Yani şimdi... Şık. Bazı markaların e, şey özelliği var. Şimdi bu kadın ayakkabılarında bir sıkıntı o. E, böyle zarif olması gerekiyor ya. Hı hı. Yanına koca koca logosunu falan koyamıyorsun. Bu adam onu bir güzel şekilde çözdü. Alttan anlaşılıyor. Dünya kadar para verdiğinizi ayakkabının altından anlayabilirsiniz falan diye çözdü de. Onun hı hı. dışında bir özelliği var mı mesela? Normal diğer güzel. Çakması yapıldığı güzel anda hepsi eşitleniyor da. E tabi yani çakması da değil altı o renkte olan başka bir sürü marka oldu artık ondan sonra ama ilk çıkaran bu adam. Güzel bir kadın ayakkabısından bahsediyoruz e evet. topuklu, güzel topuklu ayakkabı gayet diyor. güzel. Uygun ne fiyatları ilginç? Acıtıyor. Hı, acıtıyor, acıtıyor. O özelliği. Gerçi acıtmayan topuklu ayakkabı var mı? Ona babetlemiyor muyuz? Ya acıtmayan Ben, ben, ben geçen gün aldığım dünkü ayakkabılar var ya ayağımdaki. Onlar bile acıttı kenarından vurdu şey yaptı sesin dışında mı? Ama ço bileklerini çok zarif gösteriyordu Fahir. Evet için. tabii ki o da ama yani ben de gördüm. Yani ayakkabı yani giymek acılı bir Bir de o hafif halhalladı çok hoş olmuş. Yine bu adamın lafıydı galiba ya şey diye. Evet. Yani acıtma acıtmama diye bir şey yoktur güzel ayakkabıda. Acıtabilir de, acıtmayabilir de. Ona bakılmaz falan diye bir lafı vardı. Bu ben para galiba. alırım arkadaş demiş. Ben zaten garantisini vermiyorum, paramı alırım. Ben gerisine karışmam, sevgili lobiten. Su geçirmeme garantisi veriyor diye biliyorum ya ben. Ya ayakkabı de... Ben giyiyorum bu ayakkabıyı, hiç acıtmıyor diyen var mı dinleyicilerimiz arasında bir telefonumuzda? Dinleyici ne mi diyorsun? Çak... Ee, ama yani. Çakmasını alıyorum, hiç acıtmıyor diyen dinleyici. Veya acıtmayan topuklu ayakkabısı olan var mı? Evet, ama yani bahsettiğimiz 8-10 santim topuktan bahsediyoruz, öyle 3-5 santim özellikle hakikaten bankacı topuk. topuğu istemiyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Esra ben. Esra hanım hoş geldiniz. Topuk Topluyla mı dolaşıyorsunuz Esra Hanım? Evet ben çok severim. Bizi her gün mü giyiyorsunuz? Yani genelde giyerim her gün giyerim. Bazen böyle ayaklarımı dinlendirmek için haftada bir iki gün normal giydiğim oluyor. Var mı peki böyle marka şeyiniz şu markadan vazgeçmem falan vazgeçemiyorum falan dediğiniz bir şey yoksa? Marka söyleyebilir miyiz yani? Yani hayır, hayır da. Hayır. Zaten hangi <gülüyor> marka demedik o ikinci soru olabilir belki ama sizin var mı yani marka şeyiniz? Evet ya var da şöyle hani şimdi e, normal aldığımızda ayakları gerçekten acıtıyor ama hani. Ya islak, mı o, o islak, islak havlu mu koyuyorsunuz içine o canım güzel ayakkabıların için akşamdan? Ne oluyor? Islak havlu mu koyuyorsunuz içine? Yok zaten bir süre sonra e, böyle alıştığınızda ayaklarınızı hissetmiyorsunuz. O yüzden hiçbir sorun olmuyor. <gülüyor> i̇şte bu adamın dediği de o zaten. Demek Siz yani. ufak tefek bir hanım mısınız? Ee, yani sayılır. 1.63 ya, boylarından Ya da şöyle alalım. soralım. Kaç numara ayağınız? O, 37. Hayır 30. şeyden soruyorum ben. Bu topuklu ayakkabı sizi uzun gösterdiği için mi yoksa böyle bir uzunluğun ötesinde ayrı bir duruş mu hmm. getiriyor insanı? Ya hem evet hem uzun gösteriyor hem de böyle duruş olarak yani... Böyle e, kıyafete verdiği estetik açısından ben çok seviyorum yani. Siz koşuyor musunuz hiç gün içinde? Ee, yok fazla koşmuyorum. Koşmanıza yani böyle... gerektirecek bir durum yok herhalde? Yok yok hayır öyle çok böyle ayakta durmaya gerektirecek bir durumum oldu. Ben merak ettim yani böyle tabii söylemeyin tabii de bu demin konuştuğumuz adamın ayakkabılar mı sizin hastası olduğunuz? Yok değil değil. Böyle iki, iki harfli yine bir is, daha doğrusu iki isim soyad'dan oluşan bir marka mı peki? Ee, yani evet sayılır. Necati şaşmaz yani. gibi. <gülüyor> Necati şaşmaz kundranır. Aslında yani. itim değil hani böyle hani bir bir kişinin ismi değil. Bunlar bir grup mu? Yok grup da değil öyle bir marka yani. Peki acıtıyor mu ayağınızı? Yok acıtmıyor. Peki gün içinde mesela terleme yaptığı zaman Hı -hı. E, bunlar biraz özel hayatınıza girebilir. Çıkardığınız havalandırdığınız diye... oluyor mu? Böyle masada otururken topuktan çıkarıp. Parmak ucunda salladığınız ha. oluyor mu? Böyle lappada lappada lappada lappada lappada. <gülüyor> İterlik gibi mi? Yok hayır olmuyor. Yapma. Esra Hanım yaşınız kaç <gülüyor> sizin. Çok genç geliyor sesiniz. E, ben 23 yaşındayım. 23 yaşındayım. Peki G şeyi soracağım ben. Gerçekten hastası mısınız o Hanım? Yani evet sayılır. <gülüyor> Peki nesi yani şeyi mi tasarımları ve ayakkabıyı görünce aşık oluyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Tasarımı çok hoşuma gidiyor ve gerçekten çok rahat oluyor ayakkabıları. Ay çok merak ettim hangi? Valla ben de merak Peki, ettim. J ile mi, mi başlıyor? J ile mi başlıyor? Yok değil. Değil mi? değil mi hay Allah. Peki çok teşekkür ediyoruz efendim. Ay, rica ederim. Nasıl öğreneceğiz? Esra. Ay neydi ya şimdi ney benim valla bütün gün onu konuşacağım. İki bari... kelime mi sayılır dedi ben sayılırı da anlamadım ki. Ay Esra Hanım'ın Twitter'ı varsa atsın bari Twitter'dan <gülüyor> atsın ya. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın hanımefendi. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba Tuba Hanım. Tuba Hanım, gene biriz. Topuklarımla bahçeye koşmuştum. Aa, Tuba Hanım evet, evet Tuba Hanım. Evet, Mimar Tuba Hanım. Evet, evet Mimar Tuba. Bahçesinden otobuk sesleriniz kulaklarımızda. <gülüyor> O kadar yankılandı demek ki. O kadar Yok, hiç bizde birazdan ki. merak da var ya o yüzden. <gülüyor> Sapık gibi bir şeyiz biz böyle. Bugün anladığımız <gülüyor> kadarıyla direkt bahçeden arıyorsunuz Tuba Hanım bizi. Yok şu anda zaten et kalmıştım dedim. size arayayım hiç girmeyeyim kapıda bekliyorum. Ha, ne <gülüyor> kadar güzel. Aman arabalara evet. dikkat edin geçiyor hızlı geçiyorlar. Siz hep topuklu mu giyiyorsunuz Tuba Hanım? Ben evet, topuklu çok seviyorum. Genellikle topuklu giyiyorum evet. Ayak topuklu. terliyor mu? Ya, o ayakkabısına göre değişiyor. Eğer kaliteli ise, yok terlemiyor yani. Ama peki renk çıkaran da oluyor mu böyle? Hani çünkü bizde hep böyle bir şey yaparlar adam. Yani bu hakikileri olduğu için ayağınızı evet. boyayabilir diye. <gülüyor> evet ama gerçekten öyle Ya yani. e, Ayakkabının <gülüyor> içini de bordo yapmış. Ondan sonra bütün ayaklar bordo bordo geziyoruz. Bir de pis... Yok ama çorapsız giymiyorum yani. Şu an çünkü e, ayakkabım var ayağımda. Yaklaşık e, 13-14 santim falan topu yani. Ama platformla beraber 13-14 platform. santim. Ha, platform, ha platformu da onlar... Peki Orada bir şey soracağım. Ben. Bu topuklu Tabii. ayakkabının arkasına basılıyor mu rahat giymek için böyle hani iki dakikalığına mesela basılıyormuş. giderken mesela <gülüyor> aşağıya çöpat. Geç kaldın çöp çıkarmak için <gülüyor> eskimiş topuklularının <gülüyor> arkasına falan basılıyor mu topuğuna? Yok o pek mümkün olmaz. <gülüyor> Hiç topuğunuz kırıldı mı? Topuğum yok hiç kırılmadı. Ben e, topukla çok güzel yürüdüğümü iddia ediyorum. Vallahi yani. çok büyük Vallahi iddia bu evet. hakikaten Tuğba Hanım'ın ama ortaya koydu. Bu da nazar değmesin ama değmesin, şimdi böyle dedim. Bir gün topuğum falan kırılırsa e, nazar e, değmesin. Ama değmez bizim nazarımız değmez. Peki şey e, bu e, beyefendinin ayakkabılarından var mı? Kristin Bey'in? Ya onun yok maalesef ama e, benim de bir yani marka e, düşkünlüğüm vardır. Yani aslında daha doğrusu kalite diyeyim. Yani, yani çünkü kalitesiz ayakkabılar gerçekten yani çok rahatsız olabiliyor. Evet. Ee, yani bir tapının aslında rahat olması e, bence şey çok önemli. Tabanın yumuşak olmasının önemli. Bu ayağın yani bol kısmı dediğimiz bir kısmı var. ya yani Türkiye'de nasıl ne bilmiyorum gerçekten de bir sana dansa bol dediğimi düşünüyoruz. Evet. O bol kısmına bastığımız yeri e, eğer yumuşaksa o tabanı acıtmıyor topuklar ama eğer satsa ya e, çok acıtabiliyor topuklar. Peki tuban şu anda 13-14 cm mi sizin ayağınızdaki topuk kalınlığı? Kaç topu? santim yani? evet, evet. Şu anda. Evet, evet. Peki evet, mar markalı olur. bir şey mi? Evet, markalı bir şey. Yine böyle isim soy adlı bir şey mi? Eee ya tam iki yani iki isimden oluşuyor da isim değil yani özel isim değil. Özel isim. Aa. Ya yani hani Anladım. Anladım. Hele Loy gibi mi? <gülüyor> Mesela, mesela bir baş harfi alabilir miyiz? Baş harfini miyiz? alalım biz. K e, nokta M nokta. Ha tamam işte isim hocanız erkek, evet. evet, erkek ismi diye geçer. Evet A. Evet ilk indisli, ilk erkek ismi evet. Tamam o da tasarımcı işte canım. <gülüyor> tamam peki O bir, rahatladık bir ya rahatladık aslında. Teşekkür ederim. Evet e, ne tür ayakkabılar ki? var ne ayakkabılar giyili vallahi vay bu arada. Ne alacağız? Bol kısmının yumuşak olduğu ayakkabılardan alacağız ki rahat rahat olacağız. Gide giden paraya acımayacağız benim anladığım. Bir de hiç böyle dengeli yürürsen 13 santim, 15 santim, hiç 40 santime kadar topukları rahat rahat giyersin ne kırılır? Yani o topuklarını kıran hanımefendiler ya nazara gelmişler veyahut edersin. yürümeyi, yürümeyi bilmiyor. bilmiyorlar. Yürümeyi bilen de giyiyor bu topuğu. De bilmeyen de giyiyor. Yani... Bir de ben... Böyle bir sinirli bir moda programı olsa ya Futbol programları gibi <gülüyor> Ben şey de soracaktım ya Ayaklarda acaba taraklanma yapıyor mu? Taraklanma mı? Ayaklar, mesela zarif ayak koyuyorsun Sabahtan akkabının içine zarif ayak koydun. O sen dediğin sirke Sirkeye koyarsın Sen aradığın şey acaba tarak diye söylediğin şey ter mi? Ya terdi değil Ter tabii ki muhakkak var Tersiz ayak düşünemiyorum Bir ayağın ayakkabıdan dolayı taraklandığını ben, ben de duymadım. Sırp, duymadım Şu anda da biz uzun süredir ayaktan konuşuyoruz ya kimisi böyle çok sever, ayak kimsi hiç sevmez. O sevenleri de bir tiksindirteyim diye ondan ben terdi, taraktı, palandı filan da onlardan bahsediyorum. Özellikle Bazıları yapıyorum. Bilinçli. Bazıları ayak sever Yapacak Aa, bir şey yok. sormak istediğim de iki dinleyicimize de soramadım. Hani son dakikada tuttum kendim. Şimdi size hiç oluyor mu bilmiyorum. Öyle doğru kayma mı? Öyle doğru kayma. Kayma olmaz yani normal, ya. düz bile büyükse ayakkabın oluyor. Hafif hele böyle bir eğimli yerde giderken yazın. Bildiğin rampada geri yani el frenini çekmeden Top arabayı bırakmak Ayağın gibi. ayakkabının içine doğru giriyor, giriyor. Orada çok bir, doğru bir hiç soru. Bilmiyorum ya. Topukta oluyor mu acaba? Oluyor tabii Olmaz ama şöyle düşün. Sen topuklu giymemene rağmen öne doğru bir kayıyorsun ya. Evet. Yani yürürken öne doğru kayıyorsun aslında. Onu da kolaylaştıran bir şey. Sadece dururken bu senin dediğin sıkıntı var. Mesela dedi ya Fail, dururken el freni çekiyorsun arabada." diye. Onun gibi yani dururken bir ayrıca bir güç harcaman gerekiyor. Bakalım gerek. gerçekten bu konudaki ha, tahmin ediyorum. Tahmin ediyorum evet. Günaydın efendim. Güne görüşüyorsam efendim. Arzu. Arzu Hanım hoş geldiniz yine misafir. profesyonel hanım Arzu Hanım. Buyurun Arzu Hanım. <gülüyor> profesyonel hanım mı? Profesyonel dedim uzun topuk man <gülüyor> topuklu ayakkabı konusunda, konusunda profesyonel evet, değil mi? Doğru. Evet, uzun topuklu ayakkabı konusunda profesyonel oldum. Peki efendim hiç bugüne kadar çıkarıp birisine burasınız geldi mi topuklu ayakkabınızı? Yok. Yok. Çok mu? Çok. Hiç, ayakkabı... hiç yaptınız mı peki? Ama hiç nasip olmadı. Ayakkabınıza ayakkabılar... kıyındı, ayakkabılar... Kaliteli işte. Fotoğraflarım da yaşıyorum bu güzel görüntüyü peki efendim peki. güzel görüntünüz <gülüyor> umarız gerçekleşir bu hayalleriz az önce sorduğumuz soru gerçekten başınıza geliyor mu Arzu Hanım yani ayaklar şey topuklar yüksek olduğunda öne doğru kaydırma durumu oluyor mu e, gazetelerdeki moda resimlerini e, görmüşseniz eğer ki muhakkak görmüşsünüzdür e, uzun topuk fizyolojik olarak zaten mümkün değil bu belli bir zeminde durması gereken ayağın altına bir yükseklik koyduğunuz zaman tabi evet. ki olmaklar sandaletin önüne doğru uçacaktır Evet. Bunun için hatta moto evleri... Ee, yapıştırıcı falan kullanıyorlar. Ne, kadının ayaklarını ayakkabıya mı yapıştırıyorlar? Aynen öyle. Topuklarını yapıştırarak kullanabiliyorlar. Ay kurban olurum. Ay o ayakları bir çıkarıyorsun leş gibi balık kokuyor. Ay. Bal ve silikonlayan varmış ya. Ay Oktay silikon. Silikon kokusu daha beter. Bir de işçilik de kötü olursa moda evinde ay kadının <gülüyor> ayağı yazık kadının ayağı. Çok teşekkür <gülüyor> ederiz efendim. Rica hoşça, hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi, İyi yayınlar. Sağ olun. Ve evet, korkunç bir gerçek de Arzu Hanım sayesinde karşılaştık. Bu, yapışkanlı bu, ayakkabılar. Yapışkanlı. Akşam bir geliyor. Bir çıkarıyor ayakları. Arada işte o demek ki hani ayakkabı koklayanlar var ya. Onlar bildiğim balici. Balici valla. Ya balici Ayakkabı ya aslında... <gülüyor> koklayanlar mı? Tabii Öyle ki, mi? böyle mi? Evet, evet, evet, Öyle böyle. Belli ya. bir alkol almış adam. Akşam Akşamleyin sonra geliyor. Ayakkabı <gülüyor> diye geliyor. Mesela o alkolün içinden bir şeyler almaya çalışıyor falan filan yapıyor, yapıyor şey ya. Oluyor. Hep bunlar eee alkolün etkilerinden kaynaklı şey oldu. Peki o zaman çok teşekkür ederiz tüm ayakkabı giyendinizi izlediğiniz için. ne giyilsin? Oktay daha önce de evet. duyulmuştu Ama çünkü bu, bu bir kere yapılınca hiç çıkmıyor benim aklımdan ya. 28 Nisan cumartesi saat 19. Radyo Ötü soka Athena konseriyle açılıyor. Ayrıntılar radyootu.com.tr'de. Radyo Tümrüt'ü er sabahlar devam ediyor. 8.54 oldu saatimiz. Bu güzel çarşamba sabahında macera dolu bir yolculuk devam ediyor. Buyursunlar efendim. Neyse konuları tatlıya bağladığımıza göre biraz da çılgın projenin detayları üzerinde durabiliriz. Çılgın proje ne? Çılgın proje... E, Bizim çılgın, çılgın proje işte bu ne Marmara Denizi ile... Karadeniz'i mi? Karadeniz'de ile Marmara'yı birleştirme o vardı. ya. Ee, İstanbul bahsetti. <gülüyor> Vartı öyle bir bu. E bir tane daha yapalım diyorlar. Ya vardı. işte Kanal İstanbul vardı ya. Aha. Ha işte bir o. De da Peluş Hayvan Parkı vardı. Peluş Hayvan Parkı veya Ankara'yı da kızı... Dev Mevlana heykelleri ve dans eden misket heykelleri. Ya hep eski projeler projeleri. Bu Sağ busaydıklarını bu hep eski. E ben evet. çılgın proje diye hatırladıklarım bunlardı. Ya bir tane şey yapılıyor ya şimdi proje olarak. Eee de çılgın... Kızılay'da devasa bir şey. Ne? Bu London Eye gibi. Hı, hmm, evet. O... Ankara's Eye. Aa Ankara's Eye. İngilizce söylemek gerekirse. Yani işte öyle bir şey yapılacak falan tipi. O Dönme dolap tipi bir şey ya. Dönme dolabı işte neydi o bu teleferiydi Trolöy müsüydü derken hoppa. Yani bir Ankara'nın daha sonra gel zaten daha fazlasını kaldırmaz Ankara. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> yani. Pelerini de koyacaklar mıymış? Koyacaklarmış Oktay. Pelerin koyacaklar değil mı? ya balerin balerin. Pelerin mi? Pelerinli balerin koyacaklarmış. Dünyada bir ilk diyorlar. Buna da dünyada bir ilk diyorlar. Sabı cemre'dekilerin gözüne gelecekmiş pelerin. <gülüyor> Öyleymiş. Uçlarına <gülüyor> küçük ne jilet olacakmış. koyacaklarmış bir de. Ee, dünyanın en önemli iş adamlarının kurduğu. En önemli iş adamları dedir de sayayım size. İsterseniz de ondan sonra zorunuza gitmesin bunlar mı en önemli diye. Google'un kurucuları. Evet. E, Larry Page ve Eric Schmidt. Titanic filminin yönetmeni James Cameron. Tamam. E, ve pek çok Hollywood ünlüsü. Planetary Resources, gezegen kaynakları adlı şirketin gerçekleştirdiği çalışmalara... Gezkay. E, e, tamam, Gezkay. Bak bu çocuk güzel söyledi. Çatır çatır paracıkları... Hangisi daha düşer. güzel? Planetary Resources mı, Gezkay mı? E, Gezkay bence çok güzel. Bir projada olarak Gezkay, Gezkay. Gezkay'ın Gezkay. Gezkay faaliyet gibi alanı ya. ne? Yay çep gibi bak Gezkay. Yay çeple, Gezkay'la... Gezkay'ın faaliyet alanı ne Ege? Faaliyet alanları yani ne? Yani esas ne? faaliyet alanı. Restoran, inşaat çok faal. öyle yapmışlar. Bir de helva yapabilir misin ya? Çünkü çok helva markası var. Yani çok helva markası gibi geliyor bana Geskay. Helva ne yaparlar? Küçük poşetlerde. Gezegenin kaynaklarına bakarken Olur değil mi Canım, çok teşekkür ederim ya. Öz kaynaklarımızla helvamızı yapıyoruz. Vallahi çok şu anda çok mutlu oldum. Çok özür dilerim o Geskay'ın. Planetary Planetaryum. Ne? Planetary resources. Bravo. Orada şey var mı acaba? Bor çünkü biliyorsunuz Bakayım. dünyanın geleceği nedense bu ve bütün bu orada bizde. Yani. Ha, Bugün bilin. birazcık ortalamanın üzerinde konumuz değiştiği için hız olarak. Evet. Ee, benim tak. bir iki sorum var. Geçmişe yönelik. Buyur ben zaten iki satır lafım mı kaldı onu etmeyi bekliyorum. Buyurun. O zaman buyurun edin. Belki bütün benim sorularımın cevapları o iki satır satırladım. <gülüyor> satırladım. O Sabrediyorum ben. <gülüyor> e, bu adamlar gökyüzünü ve dünyayı gözlemek için e, gönderilen teleskoplar sayesinde alınan bilgiler kişisel bilgisayarlara gönderildi çok özür dilerim de bu e, gezegen kaynakları diyorlardı. Bizim gezegen dışındaki şeylere bakıyorlar. Nasıl? Neye bakacaklar nasıl, nasıl? bizim gezegen Gezegen kaynaklarıysa ilk önce gezegenine bakacaksın, uzaya ne bakıyorsun başka gezegenlere? Orada neler vardı İsa ama yani şimdi orada belki... Şey. belki onlar, önce kendi kaynaklarında mesela yakın, bor, bor, bor yani boru falan bunları bul ondan sonra uzaya bakmaya gidiyorlar işte. Uzayda bor arıyorlar. Uzarda, ne arıyorlar? Bor arıyorlar. Bir de belki yakından bakınca göremediğimiz bir şey vardır diye çıkmış olabilirler. Bir de bu James Cameron'ın artık zaten denizin dibine dalmadı mı bu adam? Deniz'in, Denizin dibine, dibinde de. James Hayır, <gülüyor> O, o Türkiye'yle bitirelim Türk bu saati ya. Hayır bitirmeyelim. Hayır, Hayır, bitirmeyelim çünkü ya. benim sorularıma cevap olmadı. Ver satırı. sorularını ver ben sana. Ankara Ars ay dediğimiz dökme evet. dolap ve balerin... Projesi. Projesiyle bu anlattığın James Cameron'ın ne ilgisi var? İha. Oma. O mu girecekmiş ihaleye? Hayır bu büyük projeler değil. Proje. Büyük projeler, büyük projeler. Ha, o çokta bir proje diye. An. Şimdi anladım ben. Ben onu yazmışım kafaya. Özür <gülüyor> dilerim. Bak adam haklı. Evet orada teleskop yaptılar. Teleskop, uzaya bakacaklar. Uzaya bakacaklar. E, sonra bilgisayarlarına gelecek. Taş getirecekler. Bilgisayar. Şey demişler ya. 10 yıl falan sürer demiş ya. Bu o astronotları gök indireceğiz. Sonra bir şey olursa onları mı indireceğiz demiş. Ya beyefendi hasta mısınız demiş ya projenin ikinci ayağı yok mu? Ya indiremez. Sen onu zor, bize bırak demiş. Rahat Kim oldun. demiş bunu? James Cameron'ın. James Cameron yap. siz şey taklidini gördünüz mü? Süleyman Demirel taklidini. Evet. Bir yapsana. <gülüyor> Yapayım mı? Yap, yap, yap. Uzayda taş vardı abi. biz mi getirmedik Çok iyi yapıyor adam. Nereden nasıl abi şey James yapıyor? Abi James Cameron gibi yapıyorum. Şu anda ben Aynı, valla. yani yeteneklisiniz de birinci olarak sefa taklidim gibi düşün bunu. Evet, Süleyman o. Demirel taklidi yapan James Cameron'ın taklidi benim yaptığım. Mükemmel Aynen. ya mükemmel valla onlara rağmen yani. yine kadar güzel. Gözümü kapattım <gülüyor> Titanic gibi battım. <gülüyor> İyi oldu e, e, hadi o zaman şahsi girişimleriyle girişimleri, uzay da, inceliyor. Ya, paraları işte insanın bol olunca bütün astronomiye hakimler sanki orada. Aa, oradan taşlar. Böyle, ne yapacak? Onu büyük ekran televizyona bağlayacak. Bak taşlar Neyse. bak ne güzel geçiyor diye. Ya biliyorsunuz bu James Cameron'ın daha önce hakikaten denizler altında bilmem kaç fersah e, esprisini yapmıştı. Şimdi versen, uzaya çıkıyor. Versen. Ne yapsın yani? adam paralarını bir şekilde harcamak zorunda yani gidiyor gidiyor. James Cameron'ın hakkında yemeyeni bu denizaltı ile. Tabi ee, süper fikir. Indiği yerde de denizaltını kendi kullanıyordu. Hani ha, yani arkaya oturup da gazete okuyarak şoföründe kullandırmadı. Tabii. adam kendi yani kullanıyor. Ama denizaltı kullanmaktan onu kullandı. O denizaltıda da bir şey yok. Bir tane joystick gibi onu basıyorsun ileri iki tane de motoru var. Yani bugün bisiklet bilen, geri. bisiklet bil, kullanmayı bilen herkes üç aşağı beş şükür. Çok olarak. rahat. Yani. Hayır, öyle deme ya. Bırak Oktay bana savunma James Cameron'ı ya. Bana ya, savunma James sonra Cameron. Hepsi aynı. O da doğru. Ha, 10 metre ha 50 metre yani, ha 1000 metre. Yani o saatleri o da, o da düşün. Siz o saatlerde ne yazıyor? 100 metreye kadar yazıyor. Doğru Bilmiyor mu onun yapımcısı? 5000 metre yazmayın. Yok, Biliyor. Yok or doğru değil de, Ama benim... diyor ki aynı diyor. Hep aynı diyor. Biz bir noktadan sonra hepsi aynı diyor. Ya buralar bilmiyorum buralar tartışma da benim sana James Cameron'u <gülüyor> savunmamam lazım. Savunma bana. O konuda doğru söylüyorsun. Sevgili dinleyiciler programımız James Cameron'ı açık kendini savunmak isterse telefonumuz 210 30 30 ama 2012. kendini savunmak için bağlandığında kendisinden bir de Süleyman Demirel taklidi <gülüyor> alırız. Ah <gülüyor> valla çok aşırı. Yine bir ilk olma zamanı hem de tüm dünyada. Tüm dünyada. Dünyada ilk defa bir radyo istasyonunun adı Soka veriliyor. Radyo Uttu Sokağı, 28 Nisan Cumartesi saat 19'da Atena konseriyle açılıyor. Öpeceğim öpeceğim dedim sana. Ne yatarsam yat boş.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 Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla Haftaya Paydos. Şahane bir program oldu. Demula merhaba. Bedükle birlikteyiz. Biz sizi bekliyoruz. Kesinlikle geleceğiz. <gülüyor> Sayenizde bu geceki prova Abi da çok ben güzel. Ben ne diyeceğim? <gülüyor> yani. ben, konuşturmayı başardınız yani. Ben çok keyif aldım. <gülüyor> Haftaya Paydos, Banu Tarancı ve Selim Karakaya'yla her cuma saat 19'da Radyo Oktü'de. İyi bir şey yapıyorsunuz. Hakikaten öyle. 28 Nisan Cumartesi saat 19. Radyo Ötü Soka Athena konseriyle açılıyor. Ayrıntılar radyoottu.com.tr'de. Avrupa'da çok normal. <gülüyor> Radyo 3'siniz Monar sabahlar devam ediyor yeni bir saatin başından hepinize günaydın da sevgili dinleyiciler Avrupa'da çok normalde karşınızdayız biliyorsunuz Avrupa'da çok normalde Avrupa ülkelerinin e, günlük hayatından size ipuçları veriyoruz çünkü Radyo 3'ü 9 Mayıs'ta 9 çiftli 9 Avrupa ülkesine gönderecek ve o ülkelere giden dinleyicilerimiz de mağdur olmasınlar oradaki hayata hemen uyum sağlasınlar e, hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirsinler diyorlar bugüne kadar pek çok ülkeye e, daldık girdik. Efendim oğuduların hayatları ile ilgili ipuçları verdik. Bugün de Macaristan'dayız. Macaristan konusunda bilgilerimiz biraz tıs. O yüzden e, Viktor Matiş bizimle birlikte. Viktor hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk. Viktor e, şimdi bizim hepimizin tecrübe ettiği bir şey var. Dinleyicilerimiz de e, radyoyu dinlerken gözlerinde güzel canlandırsınlar. Viktor e, çok uzun süredir Türkiye'de yaşamıyor ama e, Türkçesi gayet iyi. Bugün Türkçe devam ettireceğiz yayınımızı. Ve de yaşlı hissi uyandırıyor insanlarda. Yani yıllardır Türkiye'de artık Türkiye'de de yalayıp yutmuş falan gibi bir şey ama... ama gencecik. Gencecik bir diplomat. Görmeden önce değil mi? yaşlı hissi Görmeden önce. Hakikaten dediğimiz. biz böyle e, buyurun hayırdır falan diye bizim misafirimiz var falan diye bekliyorduk. Gencecik gelince şaşırdık. Kaç yıl oldu Türkiye'de? Toplam görev olarak 2 yıl, iki, i̇ki yıl değil, Türkiye'deyim. E, 2010 Temmuz'da geldim. Fakat 2006 Mart ayından 2007 e, e, yaz aylarına kadar ve gönüllü olarak Türkiye'deydim. Antalya bölgesinde çalıştım. Orada unutamadın galiba. Sağ Onun da bir dertleşmesini yaptık da. Tabii yani Antalya'yı ben çok seviyorum. E, zaten Türkiye'de tanıdığım ilk yer Antalya'dır. E, ayrıca dün de e, oraya gittim birlik bir e, tur e, yaptım Güzeldi Güzeldi. Peki Türkçe'yi Antalya'dayken mi öğrendin? Tabi şimdi Avrupa Birliği'nin e, Avrupa Gönüllü Hizmeti adlı bir projesi var e, Ve onun kapsamında e, yurtdışından Avrupa Birliği Ülkelerinden e, Gençler e, mesela Türkiye'ye de gelebilir Hı. Ve bu e, projenin kapsamında e, Birçok şey e, verilir Mesela Türkçe e, eğitimi Dil eğitimi de Verilir. Onun kapsamında. Verilir. Türkiye'den de bu program kapsamında gidebiliyor mu? Gençler Avrupa'daki ülkeleri. Tabii Türkiye'den de e, gidebilir. Yani üye ülke olması gerekmiyor. Ada ülkelerden de. E, tam bu artık program... yeni, yeni kuraları bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Öyle Avrupa Birliği üye ülkelerine tamam. e, gitmek gerekiyor. E, 18 ve 30 yaşlar arasındaki gençler. Hay Allah ya. E, sosyal projelere e, gidebilir. İşte 30 yaşı geçmeydik ne? iyiydi biz gideriz falan ya, diye düşünüyorduk. O, evet. 30 yaşında koca koca bıyıklı adamları da bir noktadan soruyor <gülüyor> mu canım? Genç deyince bir genç birazcık genç olsunlar. Peki Türkiye'ye merak ee, neydi sen mesela hani İtalya'ya gideyim. İspanya'ya gideyim derken Türkiye'ye mi geldin yoksa en baştan beri Türkiye'ye mi girdiğim Şimdi şey. şöyle Macaristan'da e, Türkiye hakkında e, pek kötü hisler falan yok yani e, bu konuda e, biraz özel, e, özel izleyebiliriz yani Macarlar genel olarak Türkleri seviyor e, Türkiye hakkında pozitif bir e, resim var herkes önünde bende de öyleydi fakat aslında buraya e, gelişim bir tesadüf oldu Ben de İspanya'ya gidecektim sonunda ama proje <gülüyor> değiştirildi <gülüyor> ve e, Antalya'ya geldim ben de dedim ki yani Mallorca'dan Antalya daha kötü hiç olmaz yani güzel bir yer e, olmalı. E, geldim gördüm beğendim kaldım kaldım ondan sonra da Türkçe öğrendim evet. bu, bu lafı tarihe geçecek bence Victor'un <gülüyor> geldim, geldim gördüm be beğendim <gülüyor> ve kaldım bunu bir yere yazalım okay, okay, sizlerdikinden daha etkili bence de <gülüyor> Şimdi o zaman Macaristan'daki Türkiye imajından bahsettik. Bu İstanbul şarkısı o imajla ilgili bir şey mi? Bize Victor orijinal CD'ler getirdi sevgili dinleyiciler. Şimdi dinleyicilerim şey diye düşünüyordur. Acaba mp 3 mü getirdi? Hayır. Hepsi orijinal CD'ler. Gerekirse çok meraklısı varsa gelebilir stüdyomuza. Göstere G gösterebiliriz tabii Ama ki. Ama şu anda hemen gelmesin. <gülüyor> <gülüyor> Burada bir tane şarkı hemen biz hani... Türkiye'de çok yaygın olan bir şeydir. Belki başka ülkelerde de yaygındır da. Yabancı dilde bir filmde İstanbul geçince, Türkiye geçince böyle bir merak kesilir insanlar. Veya Türkçe bir kelime, bir şarkıda giriyorsa. Yok ama hoşuna, hoşuna gidelim. Hoşuna mı gidiyor? Bir, bir anda böyle İstanbul dedi, İstanbul dedi falan diye. Öyle bir şarkı var. Bu popüler de bir şarkı galiba değil mi? 80'lerin. Gayet 70'lerde, 80'lerde gayet popülerdi. Macaristan'da bunu herkes biliyor. Herkes sözlerini söyleyebilir. Ee, ama komik bir şarkı yani. E, Kim söylüyor bunu? Hungarya e, adlı eski, Grubun... eski bir grup. E, artık onlar yanlış bilmiyorsam onlar artık. Onlar bankalar, artık maalesef. Bankalar, maalesef değil aslında ama, ama iyi bir şey. <gülüyor> Bakalım dinleyelim. Ne anlatıyor şarkı? E, İstanbul hakkında. İstanbul ne kadar güzel olduğunu e, orada e, ne kadar hayatın ne kadar renkli olduğunu e, anlatır. Ama komik dedin. Arada başka şeyler de diyor. Demek ki arada başka Yok, şeyler de bir diyor. Bir şey demiyor. Sadece müzik yüzünde. Müzik yani. yani. müzik. Müzik. Çağdaş tamam. dünyamızda artık o kadar nasıl söyleyeyim süper değil. <gülüyor> Yeterli diyoruz, devam edelim sohbetimizi. Hakikaten de... Bıraktıklarıma <gülüyor> iyi mi olmuş, olmamış mı? <gülüyor> ya döneminde güzeldi bu grup. Değil mi? Yani evet, evet, döneminde o, o, çok iyiydi, öyle. bayağı iyiydi, bayağı bayağı iyiydi. Benim gözümde hemen şey canlandı. Şimdi mesela Macar kanallarında bir İstanbul'u tanıtan bir şey olduğu zaman, görüntüler olduğu zaman, hani bu yaz altını... ne yapalım İstanbul. hemen bu şarkı hala kullanılıyordur herhalde. Evet, evet. Peki, şimdi e, gelelim biraz Macaristan'a. Macaristan'a çok Türk turist gidiyor mu? Şimdi tabi ki normalde maalesef e, bu e, günlerde bu e, bir haftalık e, Budapest'te Viyana prak turları vardır fakat hı hı. E, Budapest'te için 2-3 gün bile yetmez. E, Budapest'e gitmek için en az 4-5 gün kalmak gerekiyor. Ayrıca Macaristan sadece Budapest'den oluşturmuyor yani tabii. başka şehirler de var, güzel şehirlerimiz de, de var. Peyit şehri özellikle Güney, Güney Macaristan'da e, e, birçok Türk izleri vardır orada mesela eski e, camiler e, Hı -hı. mesela e, orada kaldı e, birçok kalemiz var mesela o kuzey tarafında onlar da gayet güzel e, aslında Macaristan'a e, bence e, biri giderse en az bir hafta orada e, kalmalı ve da dışına da e, gitmeli Bugünlerde Türk turistlerin, e, Macaristan'a giden Türk e, turistlerin e, sayısı e, birkaç yüz bin e, civarında. Fakat tabii ki yani dediğim gibi biraz fazla da gidebilir aslında. Evet, peki şimdi e, Macaristan'da da Türkiye'ye gelenler yüzde biri oluyor ülkenin neredeyse. Her yüz kişiden biri Türkiye'yi görmüş aslında tanımış oluyor bir şekilde. Yani şö şöyle söyleyeyim. Yıllık yüz e, bin Macar geliyor e, Türkiye'ye turist olarak. E, yani bu o e, milyonluk bir e, e, ülkenin sayısına göre gayet iyi. Gayet iyi. Peki Macaristan'da. E, sen mesela Macaristan'da yaşarken Budapeşte'de mi yaşıyordun başka şehirde miydin? Şimdi Macaristan'ın batı tarafından bir e, küçük bir e, kasabadan geliyorum, 2000 kişilik bir kasabadan geliyorum, bu Balaton e, Gölü'ne e, çok yakın bir yer, e, turistik olarak da güzel çünkü e, bizim yani o köyün bir, güzel bir kalesi var e, hı hı. ve e, ondan sonra ben 20, şey pardon, 18 yaşımdan itibaren Budapeşte'deydim, üniversiteleri orada okudum. Peki şey ne derler? Günlük hayatla ilgili konuşacağız da bizim Macaristanla ilgili bilgilerimiz hakikaten Enis evet. Bey size ulaşmış dinleyicimiz hı hı. şey demiş Macar Macaristan'da su topuna olan ilgi nereden geliyor su topu konusunda çok kuvvetli bir ülke olduğunu biliyoruz demiş. Ben de tam atamazım. Su <gülüyor> topu konusunda. Öyle, öyle mi? Ama su topu? Üstünde... mesela göl kenarında. Göl düşürüm. kenarı ya. Evet yani. aslında ben yüzmeyi bilmiyorum ama su topu konusunda. <gülüyor> su, su topu da çok ülke iyiyimdir çok ama iyi. yüz, evet. yüzmeyi bilmiyorum. ama genel <gülüyor> evet. E, olarak evet öyledir. E, son üç olimpiyatı mesela biz kazandık. Erkeklerin e, su topu e, e, olimpiyatlarını biz kazandık. Şimdi dördüncü de yaklaşıyor Londra birkaç ay sonra burada. E, dördüncü e, olimpiyat e, yani kazanması söz konusu olacak mı olmayacak mı onu bilmiyoruz ama tabii ki deneyeceğiz. Öyle bir şey var yani Macaristan ve spor deyince aklı su topu mu geliyor? Ülkede yani, de öyle mi? Normalde e, takvim sporlarında. En böyle, heyecan e, yaratan o, spor dolu hangisi mesela ülke içinde? Yani Tabii ki ülke içinde futbol, futbol değil de. mi? Futbol. Çünkü Efendim. biz de biliyoruz Macar futbolu diye bir futbol var yani. Efsane Macar evet, takımı evet. diye. Yani e, Macaristan'da da e, Türkiye'deki gibi e, siyaset ve futbol hakkında herkes her şeyi biliyor. Her şeyi konuştuk. Evet. Aynı. Evet. Evet. Kimdi ama o Macar futbolunun önemli ismi 60'lardı falan 50'lerdi. Evet. Kim bilir? Puşkaş mı? Evet. Puşkaş. Puşkaş evet. <gülüyor> 2009'dan itibaren bu arada Puşkaş ödülü var. UEFA'nın Puşkaş Hı -hı. ödülü. Bu Hı -hı. yılın en güzel golünü atan e, birine veriliyor ve 2009'da ilk e, ödülü e, ödülü ilk verilen kişi kimdi acaba? Gelin hadi bakalım. Yine Macaristan'dan mı? Yok, Türkiye'de. Türkiye'den. Türkiye'den en güzel 2009'da. 2009'da 2009'da. Dinleyicilerimize soralım. Telefonumuz 210 30 30 7 dinleyiciler. Hem Macaristan hakkında, Macaristan'daki günlük hayat hakkında sorular sorabilirsiniz Viktora. Hem de şu soruya cevap verebilirsiniz. Puşkaş ödülünü 2009'da alan Türk futbolcu bize Twitter'dan da ulaşabilirsiniz sorularınızla. Twitter'daki adresimizde Et modern sabahlar. Buradan sorularınızı bekliyoruz. Bunu da hatırlatalım bir taraftan. Neyse onun cevabı gelir ama şey bir kökeni yok herhalde değil mi? Su topunun. Yani öyle biz atalarımız da su topu oynardı yok, falan diye bir şey yok. Yok zaten su topu çok yaşlı bir sporday değil yani. Son, Doğru. Son yıllarda böyle oynamaya başladık. Yani bakmışlar orada başarılılar başarılı olmuşlar. Olmuş. Oradan o zaman buradan yürüyelim, yürüyelim, yürüyelim demişler bak. yani. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kim, kimle görüşüyoruz? Barış ben. Barış Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Barış Bey Puşkaş cevabı için mi aradınız? Bizden? Evet onun cevabını verecektim. Verin bakalım kim attı? Yanılmıyorsam Kazakistan maçı neydi? Hamit top aldı ödülü. Tebrikler. Doğru, Doğru mu? Valla brava Vallahi Barış Bey. Helal, Helal olsun. Barış Bey ha. çok teşekkürler. Ee, Viktor Macaristan elçiliğinden geliyor ve bugün sürpriz hediye Macaristan'da 100 dönüm arazi bu da peşte yakınlarında değil tabii ki tabii ki değil kuzey kesimlerinde kuzey göl kenarının yanında <gülüyor> kendi ee, arazilerinden bir parça verimli bir arazi ama Barış Bey tabi gördükken ama ben yüzüne bilmiyorum ya, neyse siz de <gülüyor> yavaş. olsun yavaş yavaş bakın ediyoruz efendim size ee, nasıl uğurlanır macarca insanlar hoşçakal falan diye visonla et ashra Oo, çok çok uzunmuş uzun ya. <gülüyor> Daha kısası yok mu <gülüyor> Bay falan gibi. Yok <gülüyor> mu? Vison taşa la. Hayır. Vison la taşa. Yaklaşık. Yaklaşık. yaklaşık. teşekkürler. Hoşçakalın Barış Bey. Zaten o yüzden herhalde bu veda etmek uzun olduğundan insanlar hiçbirbirinden kopmazmış. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben gitmeye kalksam bana uzun uzun vizon taşa la falan diyecekler. Ben en iyisi oturayım falan diyerek o insanların sıcaklığını getiriyor. Biz Macarca biliyor muyuz konuşma yani... Kulağımıza çalınmış bir macarca konuşma var mıdır? Filmlerden falan düşünme. Aslında macar futbolu kadar macar sineması da çok önemli değil mi? Yani doğru. Yani eski zamanlarda özellikle artık son e, yıllarda maalesef o kadar iyi film filmler Hı. çıkmıyor ama klasik filmler filmlerimiz çok iyi gerçekten. Bir de dil konusunda bunu e, söyleyeyim. E, sadece bu yüzden uzun e, en uzun kelime değil yani en uzun kelime 44 harftan e, ha, oluşuyor. Ha o hani şeylerde çıkan ne derler ona? Bunları biliyor musunuz diye köşelerde Yok, çıkan. Bu, bu gerçekten bir bir kelime. Yani evet. mesela biliyor musunuz falan filan. Evet. Yok yok hayır bunları biliyor musunuz diye böyle hani internette ararsınız. En uzun kelime Macarca'da 44 ha, harftan doğru, oluşmaktadır doğru. diye evet. bir şey hatırlıyorum ama. Evet. Nedir aslında, o kelime? Yani aslında kelime o kadar e, önemli değil ama e, şeyin e, alfabetimizin alfabetimizde 44 harfin. 44 harf Yani o da 44 harftir. Afrobüste. Hepsinden birer kere kullanılmış diyebilir miyiz? Diyemeyiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> onu bir alalım aslında ya çok merak ediyorum. Aklında ben. mı? Senin Victor Max'ten çekilen itetetlenseges kedise aitekir. Küfür değil değil mi bu? Yok yok. Ne? İyi niyette olduğunu düşünüyorum. Yani normalde bu kelimeyi kullanamıyor, yani kullanmıyorsun ama en uzun kelime olarak bunu gramer kullanarak doğru şekilde kullanarak. Anlamı ne? Peki anlamı? O kadar şey değil. Ya biz de işte Çekoslovakya'ylaştıramadık. Günaydın efendim. Günaydın yayınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Bahadır Bey, VTN'ler. Bahadır Bey, hoş geldiniz seyinimize. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ee, bir turistik gezi için gitmiştik. Ee, bu da Peşteye ve çevresine gezilen bir gezi. Hı -hı. Gerçekten çok etkileyici, Macaristan deyince kayıtsız kalamadım. Bir Macaristan deyince herhalde Gulaşın ada alınması lazım. Gerçekten güzel bir yemek. Hı -hı. Bir de bu Balaton gölü, çok eşsiz bir göl. Ee, son derece soğuk, eksi 4 5 derece soğuk, karlı bir havada ee, göle giriyorsunuz. Gölün suyu sıcak ve kükürtlü. E, tesis e, suyun üstüne kurulmuş e, yüzerek onun altından çıkıp e, tepenize kar yağarken sıcak gölde yüzüp geri gelebiliyorsunuz ve bulaşıyorsunuz bunları yaparken üstüne üstüne gulaş yiyince süper gidiyor gerçekten <gülüyor> çok teşekkürler bir de, efendim bir de Buda peşte herhalde Victor da söyleyecektir iki ayrı şehirden oluşurmuş Buda ve peştenin birleşmesinden. Solo tek şehir oluşmuş ve gerçekten bir açık hava müzesi. Her sokağını yürüyüp gezmek istiyor insan. Muhteşem hani Victor az önce hani iki üç gün yetmez dedi doğru gerçekten yetmez. Belki bu da e bir hafta ayırmak gerekir. Peki Bahadır Bey sizce bu da mı peşte mi? Ee, bu da. Bu da diyorsunuz. E biz o tarafta kalmıştık. Ha, öyle bilerek gezdiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Budacıymış peki. Evet. Çok teşekkürler. Peşteci dinleyicilerimiz varsa onlara da telefonumuz açık. Telefonumuz peşte biraz ki... gibi oldu çünkü. Peşte'nin şey peşte yukarı peşte diye. <gülüyor> yok mu öyle bir ayrım yok mu? Peşte tek mi? Hay Allah ya. Şimdi e, Türkiye'ye geldin diyelim ilk zamanlarda Antalya'da. Hangi yemeklerin sana hitap ettiğini hemen düşündün yakın olarak. Evet. Aynı şekilde Türkler de e, Macaristan'a gittiğinde neyi tercih edecekler? Hani orada böyle fast food ra rakantaları dışında bir Macar yemeği yiyelim dediklerinde. Tabii Macar yemekler çok e, ünlü ve çok özel yani. Çok e, tatlar e, çok güzel e, aslında. Tabii ki Bahadir Bey'in söylediğinde de gulaş vardı. Guyaş aslında e, Hı -hı. doğrusu. Ee, bu e, aslında bir anayeme değil bile, ee, bu bir çorbası gibi. Hmm, bu kulaşından ee... geliyor diye hatta e, şey yapıyordu. O sendilin hoşmeli. O seninin arabaşı var. Evet, kulaşı şeyden, e, bu hani yeniçerilerin e, o bir Macaristan seferinde e, ortaya çıktı. Neyse uzun bir tarihi de şey var. Bizde de böyle bir anı, kulaşın gelişi öyle derler. Bizde de öyle derler. Bizde de farklı öyle. derler. <gülüyor> evet onun dışında da birçok... E, Ev yemeğidir zor. değil mi bu? Anneler falan yapar. Yani. Restoranlarda yemeği. Tabii tabii. Yemek Benim annem çok yeme. güzel yapıyorum. Güzel yapar. Nedir özelliği? Ana malzemeleri. Ee, ana malzemeleri e, et. Yani et. normal e, kırmızı et. E, ondan sonra patates, e, biber şöyle. Gayet basit aslında. Ama hı hı. ama e, baharatlar yüzünden Sulu gayet mu? güzel. Sulu bir, yemek yani. Sulu. Sulu. Sulu bir yemek. Çorbaymış ya. Hı. Çorba. Çorba hı. ama çok e, nasıl söyleyeyim yani normal bir çorba hafif, hafif bir çorba değil. Yemek, yani, gibi. Yani, yemek, yemek, yemek gibi. Yemek daha doğrusu. Evet. Bir güya şuyasınız yeter. Yani. Peki şimdi e, bu konuya girmeyelim girmeyelim diye günlerdir hani sen e, konuk olacağından beri konuşuyoruz ayıp olur falan diye. Ama bizim Macar mutfağıyla ilgili bildiğimiz tek şey Macar salam. <gülüyor> yani bu e, Türkiye'de Macar salam diye satılır diyor da Macaristan'da siz Öyle e, şey yok. yok değil mi? Ben yok, de onu yok. düşünüyorum. Nereden <gülüyor> çıktı o zaman Macar Salam? <gülüyor> Niye Türkiye'de Macar Salam diye geçiyor? Ee, onu tam bilmiyorum yani. Biz, tabii onu bizim... zaten size sormamız salam, hata da. Salamimiz salam, salam, <gülüyor> aslında tabii ki çok güzel ve çok ünlü ama tamamen farklı. Yani benim salam e, ama bir dakika Macar salamı ünlü o zaman. Yani Macaristan'da salam vardır e, Hı -hı. çok ünlüdür. Hı -hı. ünlüdür. Ama Türkiye'deki Türkiye'deki Macar salam Macaristan'da yok. Özel bir adı var mı Macaristan'daki bahsettiğimiz yok, salam, özel salam? salam. Yine salam diye geçiyor. Evet. Peki yani ince mi? Ee, Bizimkiler acaba var. çok fazla türü var ee, yani e, var kadını var diyor. Yani Büyüne normal salam diyoruz da e, küçük Ö olduğu evet, zaman macar oluyor, o mi? zaman macar salam deniyor nedense bakalım <gülüyor> tam, e, telefonlarda tam neyse en kritik arada. konuyu da şey yaptık berterafet <gülüyor> kafamızda attık artık daha rahat konuşabiliriz çünkü hepimizin kafasında macar salam konusuna ne zaman girilecek vardı bir şarkı daha dinleriz ama önce bir bir telefon var, var, bir sorumuz var tvc ben yine geldim <gülüyor> günaydın efendim Günaydın ee, özür dilerim ama ben maca sunumunu soracaktım Siz <gülüyor> benden önce sordunuz Allah da bizi kahretmesin kiminle görüşüyoruz biz sizi tanıyalım İrem'e ha, İrem Hanım hoş geldiniz Ama herkesin merak ettiği bir şeydi hakikaten de e, evet, netleşmiş de oldu Evet çok merakım uyandırıyordu ama yok olmadı Peki, ama <gülüyor> Size de soralım İrem Hanım ee, bu da mı peşte mi? Ben peşte diyeyim Peştecini, Peşte diyorsun İrem Hanım peştecidir <gülüyor> Çok evet, teşekkürler, teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın Macaristan'da alışveriş merkezi yoğunluğu Ankara'ya aratmayacak şekilde yine fazlaymış. Öyle diyorlar. Öyle midir Victor yoksa alışveriş merkezi? alanı yüz ölçümü olarak yüksek diye şaşırmış bazı dinleyicilerimiz. İyi bir soru. Hiçbir fikrim yok. Ben hiçbir alışveriş merkezlerine yok. hiç gitmiyorum <gülüyor> aslında. Yani da o kadar geniş değil. Ee, bir de yani Budapest'te de özellikle başka yapılacak şeyler de var. Yani sadece alışveriş merkezine <gülüyor> gitmek. Tabii yani biraz <gülüyor> daha <gülüyor> muhakkak yapılacak şeyler var. Günlük hayatta e, zaman geçiriliyor mu diye öyle bir şey yokmuş. Buda, Budapeşte arasındaki fark bu arada e, bu yüzden var. Buda Tepeli e, e, dağlı bir e, yer Orada mesela Budakalesi, Kalesi, Budin Kalesi e, Vardır, Peşte'de biraz daha e, e, Düz e, gibi bir e, yer Orada mesela e, e, Hakin çoğu orada yaşıyor Ve e, gençler oraya gitmeyi tercih ediyor Çünkü mesela Pablar'dan elence yerlerinin e, çoğu Peşte'dedir Hı, hı. İrem Hanım da eğlenceli Ondan Bu arada Şimdi, yüz dönem arazi kazandı e, Yüz dönüm arazi kazandı <gülüyor> Komşu mu tamam, olacaklar acaba Yok aynı bölgeden değil peşleden veriyoruz Acaba bundan. siz bir aileyle konuşsa mıydınız böyle yüz yüz dağıtmadan önce Bizim oğlan <gülüyor> yayına çıkmış Bütün aile servetinin yayında dağıtmış <gülüyor> Bıraktı gitti Türkiye'de diye Şey olmasın ee, Ömer Kayadan bir mesaj ha. var Twitter'dan gelmiş ee, Hamit Alt, Altın Top cevabını vermiş ee, ona da vermek 2000, zorundayız o zaman 2010'da almış ama bu arada. 2009'da verildi diyor. Onu düzeltmişler. Viktor'dan daha iyi i̇lk, mi bilecekler? Şimdi? İlk kez 9'da verildi Kuşkaşı'da. 2010'da... Hayır, yani. Hamit'in eline aldırdım. geçişi 2010'dur ben belki. Yani, 2009'da layık görüntü. Kargosuyla, margosuyla falan filanı. Bir de adres değişikliği falan oldu o arada. Evet. Soğanlı kaz ciğeri meşhur yemekleri var diyor Macaristan'ın. Evet, doğru. Onu sorar mısınız? Soralım. <gülüyor> doğru. Doğru mu? Onu <gülüyor> <Bunu gülüyor> soru şeklinde getirseydin iyi olur. Peki, Soğanlı kaz ciğeri... Ee sen bekarsın anladığımız evet. kadarıyla tek başına mı yaşıyorsun böyle bir yoksa bekarları şey mi yapıyorlar birkaç kişiyi bir araya mı getiriyorlar öyle diplomasi niye canım bir araya getirme yoktur <gülüyor> yurt, yurtta mı kalıyor adam ben. Olur Ay, mu canım diplomat sonuç olarak Viktor e sen yokmuşun gibi biz konuşabiliriz değil mi senin yanında Viktor <gülüyor> olur mu ya çok İ, iyidir yani şeydir çok, tabii, peki şey ne derler mesela Türk arkadaşların hadi Viktor bize bir Macar yemeği yap dediklerinde herhalde çeyrek <gülüyor> koyup çok kötü bir seçenek oluyor mutfakta peki değil ama tabi ki guyaşı güya, herkes yapar herkes yapar evet. o, benimki o kadar iyi değil ama yaparım ben de insanlar Hayatımda. da yediklerinde farklı bir macer yemeği yediklerini hissediyorlarsa zaten sıkıntı aa bu değişikmiş diyorlarsa evet. zaman, et olarak ne kullanıyoruz ben de o zaman bu yaşına bir öğrenelim ya nasıl olduğunu ne kullanıyoruz et olarak et. neresini hayvanın neresini kullanıyoruz kırmızı et olarak özel bir yer var mı Yok yüz ifadesinden anladım kadarıyla fair yok öyle bir şey. Ya mutfakta da ki ben pek uzman değilim. Mutfakta çok ilginelim diyor. Bekar bir adam ne yapsın? <gülüyor> Siz de biliyorsunuz. Victor kendinden de kendisi yokmuş gibi bahsetmeye başladı Bekar programda. Bekar bir adam ne yapsın? <gülüyor> Başka bir acamaya geçtik yayında Şimdi biz e, bu şarkılara bakarken Macarlarla Türklerin birbirine yakın olduğu noktalardan birini daha bulduk. Eller Hava diye bir şarkı var burada. İri mafya, iriye mafya mı? Evet, Macarlar ve Türkler arasındaki ilişkiye hiçbir bağlantısı yok bunun ama... Ya, bunu yok bizde güzel, de güzel, en büyük güzel, eğlence, ne anlatıyor şarkı? Bu aslında İngilizce anlatıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Tam Macaricası bunun bir takımlığını yok. Macaristan'da da yabancı dilde şarkılar bunlar. Avrupa için mi yoksa Macaristan halkına İngilizce şarkı söyleyerek mi şey yani, yapıyorlar? Yani şu dağlarda tabii ki İngilizce de yapıyorlar. E, artık şey sadece halk müziği falan yok Macaristan'da. Güzel şarkı mıdır bu? Evet, ben en beğendiğim şarkılardan biri in eria mafya, ayrı mafya. Ayrı mafya. Ayrı, şu anda da devam ediyor mu müzey bu grup mesela evet, dinleyeceğimiz evet, neydi ama. grubun adı ha o grubun adı o <gülüyor> tamam evet. Dördüncü kere duyduğuna da, göre anlamışsın henzin diye haydi şimdi bütün eller havaya hello hello iş küldüm Modern Sabahlar Modern Sabahlar Avrupa'da çok normal Radyo tüldesiniz Avrupa'da çok normal devam ediyor. Macaristan Elçiliği 3. Katibi ee, yanlış söylemiyorum değil mi Vüctor? Ee, bizimle birlikte ve Macaristan hakkında konuşuyoruz. Bir Macar'ın Türkiye'deki hayatı hakkında da konuşuyoruz bir tarafta Şimdi sorular geliyor Twitter'dan. En kritik sorulardan bir tanesini soralım hemen. Hadi sor. Alişan e, sorusu. Saati Macar'dan, kızı Macar'dan alacaksın diye Doğrudur. bir söz var. Ee, Macar kızları güzel mi diyor. Doğrudur. Doğrudur. Doğrudur. Yani. Ama üstün kızları da güzel değil. Yani? Öyle diyorlar. <gülüyor> ee, peki... Ee, mesela gördüğün zaman tanır mısın bu kız Macar'dır kesin falan? Yani güzelliğin... Şey Güzelliğinden değil de hani mı? mesela Macaristan'da e, genç kızlar arasında, kadınlar arasında moda olan işte saç boyasıdır falan giyim tarzıdır böyle belli eden bir şeyleri var mıdır? Sadece güzeller. Sadece güzeller. Evet, gayet, gayet basit bir şey. <gülüyor> Duru bir güzellik varsa kesin Macar kızdır diye. Sonra da bir şey çıkaralım, takvim çıkaralım çünkü nerede ne yapmak... Gerekirle ilgili evet, çok evet, soru var evet, tamam. Şöyle bir 5 günlük e, bu da Peşte ve sizin orasının şey yapalım mı hani? Balaton Gölü olabilir. Peşte şehri var güney tarafında. Eger ya da Eri şehri var. Ve tabii ki Estergon Kalesi var. Estergon Kalesi var. Hakikaten de Türkiye'de Estergon Kalesi denince türkü geliyor aklına. Türküden sonra da başka şeyler de geliyor elbette. Ee, böyle bir beş günlük şey çıkarım çünkü şu soru var. Macaristan'da ne ne yemeden dönmeyelim? Çünkü O herkesin başına gelen bir şey. Gittik işte beş gün tatil yaptık falan. Şey yediniz mi? Oraya gittiniz mi? Aa gitmedik. Aa hiç gitmemişsiniz gibi bir şey var. Yine dönüp dolaşıp Viktor'un istemediği konu olan mutfak konusuna geldik ama bu sefer sen yap demeyeceğiz. <gülüyor> şunu mesela kaz ciğeri dedik ya demin. Soğanlı yani yani öyle... kaz ciğeri, gulaşı ama yani şey mesela... iki öğün yedik. Ha, yedik. Yedik. Döner yedik. Hadi yani çünkü yurt dışındaki dönerciler daha iyi tamam. diyebiliyoruz. Tamam. Yani Macaristan'da da öyledir. Vardır dönerci. <gülüyor> vardır vardır. Ee, yani ama mesela ne bileyim Budapest'te de orada şey farkı vardır da onun köşesinde muhakkak bir şey yapın. Kahve için falan gibi. hani. Illa... E, yerel ve meşhur bir şey olması gerekmez de Budapest'te peştede yaşayan gençlerin en çok yaptığı şeyler bu aralar. Macaristan'da olduğu için konuşacağımız yerler rahat rahat reklamda yapabiliriz değil mi? Öyle bir şeyimiz de yok ya. Yani. <gülüyor> tabii tabii yiyse <gülüyor> <gülüyor> öyle bir rahatlığımız var. Budapest'te de ve e, diğer şehirlerde de birçok e, güzel restoran var. Bu restoranların çoğu tabii ki e, özel Macar yemekler veriyor ve sa yani sadece değil ama e, yemeklerin çoğu e, e, özellikle bizim için. Ee, yani Macar Macar yemeği hı hı. E, söylenir. Ee, ben başka bir konu. Ee, mutfaktan çıktık. Mutfaktan, mutfaktan geçtik. Savunu doğru olarak değil. Macaristan'ın çok özel ve harika bir şarap kültürü var. Hı hı. Ee, bizim 5-6 e, şarap bölgemiz var ve e, hepsi farklı farklı. Hı. Ve ikisi üçü ulusal şekilde de ünlü. ünlü Hatta e, bir de şey var. Sizin şu çok tatlı bir beyaz şarabınız evet, var. Neydi adı? Tokay, Tokay Asu. Evet. Yani Tokay, o da bizim. Tokay şarabı. Orada da bizim bir payımız olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu tok ayı şahane yapmıyor mu Hayır hayır böyle o şey bir şeyin küflenmesinden dolayı oluyor bir kale kuşatması sırasında içerideki bağlardaki üzümler böyle bir duruma geliyor da falan filan. Ondan ama. Evet o doğru değil. <gülüyor> o doğru değil. <gülüyor> o da mı doğru değil? Bir tane doğru bir. Tartışma programına çevirdin ha şu Neyse programımız ya. <gülüyor> Günaydın Anladım. efendim kimle görüşürüz? Gizem Hanım. Gizem Hanım hoş geldiniz. Gittiniz mi hiç da peşte? Yok ben hayır hiç çıkmadım yurt dışına yani hiçbir tarafa gitmedim ama Viktor Antalya'da yaşamış, ben de Antalya'da yaşıyordum onun Hı -hı. için aradım yani hani 25 sene, 23 senedir Antalya'da yaşadım daha doğrusu. Kış hani, karşılaştınız e mı acaba? Valla bilmiyorum. <gülüyor> Valla böyle top sakallı yakışıklı bir Macar delikanlısı. Ve de Antalya'nın aslısı yani, yani hemşeriniz sayılır. Evet onun için aradım hani böyle Antalya'yı e, neresini en çok seviyor hmm. yani hani... Biraz da Antalya'dan bahsediyor. Hep Macaristan, hep Macaristan nereye kadar? Yani hmm. Bir de mesela şimdi anlatıyor hani işte yemekleri şöyle mesela oraya gittiğimizde e, fiyatlar nasıldır? Hani Hiç bunlardan e, e, bahsetmiyor diyorsunuz evet, doğru mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> İçeceğiz şarabı ondan sonra bir hesap gelecek. 40 euro ben bitmiş şişe şarabı ben nasıl vereyim? Etim ne buldum ne? <gülüyor> Şimdi bir e, şunu söyleyeyim e, Macaristan'da e, fiyatlar Ankara gibi yani şey Türkiye gibi Ankara İstanbul gibidir yani hiçbir hali değil e, Batı Avrupa gibi bir şey değil. E, Antalya'ya gelince de e, ben Güyüsvü'de ve Örnekköy'de de kaldım e, Hı -hı. Ama tabii ki en çok e, sevdiğim yer genç yabancılar e, En çok Olimposu ve o e, civarları sever Hı -hı. Tabii ki ben de oralara e, çok gittim e, Ayrıca Kepez'in Düden Şehalesi'ni de e, çok seviyorum Bilmiyorum biliyor muydunuz e, Antalya'ya yakin Gebiz e, şehri var Hı -hı. E, Onun için bazen Macar Gebiz e, diyorlar Bu konuda uzman e, e, telefon açan arkadaşların aramasını Yok o doğru değil <gülüyor> Hep sen bizi bozacak değilsin ya Victor, o doğru yok, değil öyle 2000, bir şey yok. 2000, Peki güzel oğlum çok teşekkür ediyorum. Bir de bir şey daha soracağım. Macarlı Türkçe kelime, yani Türkçe kelimeler arasında hani kullanım olarak çok benzerlik var diye duymuştum hani yani böyle iki iki iki Türkçe sözcüklerle onların arasında benzerlik var böyle bir var, şey var, var mı? Evet. Var galiba onu şimdi söyleyecek zaten. Victor yaklaşık 250-200 yaklaşık ortak kelimelerimiz vardır. Hı hı. Bu kelimeler ya aynı kökten geliyor ya sadece tarih öyle oldu ki aynı şeyler için aynı kelimeleri kullanıyoruz. Ayrıca arada bir arkadaş aradı ve bir Türkçe söz söyledi. Cebimde çok küçük elma var diye. Onun evet. Macarcası ben, ben çok küçük elma var. Evet aynısını çok şu an kalbize. benim önümde yazıyor. Erkek arkadaşım getirdi evet. söyledi. Evet. O da bana Javan'da baş elma vardı der misin dedi. Öyle ben, onu da söyleyecektim ama siz benden önce söylediniz. Peki çok teşekkür ediyoruz Gizem Hanım. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun görüşürüz Ben bu, hoşçakalın. güle güle hoşçakalın. Bu espriden de korktum ya şey gibi. Ya evet. elime ıslak canım küçük <gülüyor> elma var falan gibi bir şey midir bilmiyorum. Ee, galiba Macarca'da da ekler kelimenin sonuna geliyor öyle bir evet yapısal olarak da Zaten benzerlik var. Aynı Esas... galiba dil kökeni olarak aynı değil mi Türkçe ile? Öyle diyorlar. Ben tam çok tarihçi değilim konusunda Bir daha söyler misiniz cebimdeki küçük bir elma varı? ben şok küçük elma var. Aynısı Elman'da. ya. Aynısı <gülüyor> yani. Çok küçük elma var. Belki bir farsanada dönüp aynısı demek zorundayım. Çok özür dilerim. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun. Hoş ee, Ben de daha önce e, bu da bulunmuştum da. Madem Macaristan'dan bahsediyorsunuz. Hı hı. Ben de e, az çok biraz da öğrendim Macarcayı. Victor'la biraz Macarca konuşmak istiyorum. <gülüyor> Bir Türkiye Emre pratik yapma imkanı bulamıyor. Ee, buyurun Emre Bey. Tamam izninizle başlıyoruz. Buyurun estağfurullah. Evet. See Victor, Viktor. See you, Emre. İyi olun. E işte. İyi gel. gel. <gülüyor> sen nasılsın diye sordum. Sen de evet evet dedik. <gülüyor> bu kadar zaten. Tamam güzel yani güzel. Birkaç bir küfür biliyorsun ama onu söyle. Macarici olunca sıkıntı olmaz diye düşündüm. Olur olur. Olur sana. olur. Viktor'a <gülüyor> olur en azından. Aa, olur. Emre'ye bak sen. sen. Macaristan Grand Prix'si falan diyeceksin zannettim ben ya. Hiç ondan bahsetmedim. Ya ondan inşallah e, bu senenin ilerleyen aylarında bahsetmeyi planlıyorum. Devam ediyor değil mi Macaristan hala bir formülünün. Var. Evet, evet. Ee, biz tem... maalesef kaybettik ama e, yarışı Macaristan'da, Hungaroring'de bu sene yine yarışı olacak. Ben de gitmeyi Temmuz. de planlıyorum inşallah. Bekleriz 20, 29 Temmuz'da. Evet evet Temmuz'un Temmuz son haftası. Evet. Tamam paranı biriktir Emre ona göre artık 3-5-3-5 bir kenara Dur biriktirmeye oğlum. başla. Hadi bir daha bir konuşsanıza aynı şeylerde olsa <gülüyor> Emre. Ben de konuşacağım bu Dur, arada. Bir dakika tamam Fahir <gülüyor> sen de konuşacaksın da. Hadi bir daha ne olur. Peki. Hoşçakalın. Hmm. Cab... küçük. <gülüyor> Alma var. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Yani, caz, ege e kapatmadan çok kısa. Ee, benim kız arkadaşım orada. O nedenle zaten gitmiştim. Ee, ona da Macarca ufak bir e, mesaj, yani bir şey göndermek istiyorum. olur Evet evet tabii gönder yani. Buyurun. <gülüyor> Ne dedi? Çok seviyorum falan mı? Yoksa bana biraz para göndermek Acil Çok acil 200 euro göndermen lazım. Çok teşekkür ederim. Annem hasta. Görüşürüz işte Hoşçakal. Bu arada bize bir fotoğraf göndermiş Ömer Kaya. Çok da önemli bir soru. Ya bu şarap meşhur mu ya da beni öyle diyerek mi kandırdılar diye. İşte Tokay Azu. İşte Tokay Azu o şey. İşte o şarap bahsettiği. Ee, ne evet, diyor? Ü çok kötü değil. 3 puan <gülüyor> İyi, diyor. iyi, iyi. Çok iyi. Kaç kaç para verilir? Kaç euro olur bu? Macaristan'da şaraplar gayet pahalı. Paha, şey, e, ucuz, ucuz aslında. 5 yani ee, euro verilir mi? 5 euro verilir, verilir ama Macaristan'da e, bu e, mesela 5 euroluk kategori, iyi şarapların kategorisi. Hmm. Peki şey, ne derler? Türkiye'de bulabiliyor musun Macar şaraplarını? Nerede? Bozanda aynı fiyata bulamıyorsun. Gerçi sizin öyle bir e, diplomat olarak bir ayrıcalığınız vardır tahmin ediyorum. Şu, yani dışarıdan yani. getirme anlamında. Ha, benim evde e, birkaç tane var yani orada birkaç tane için. dedi de en az 100 200 tane falandır <gülüyor> ya. Yani. Zaten öyle bir teröt yaşadı ki yani ne var ne bulabiliriz ne bulamayız gibi bir yüz ifadesi vardı Ege'nin sorusuna. Ee, kafam söylesem mi acaba nerede bulabileceğini yoksa hepsini ben mi alsam diye böyle bir şey vardı. Şimdi e, biz o zaman şeyimize devam edelim. 5 günlük peşte. Şöyle e, 20'li yaşlarında gençlerin gittiğini düşünelim. Yani şimdi orada bu da peşteye mi? Bu da peşteye. Ee, nasıl diyeyim? Klasik böyle bir e, Macaristan turizmiyle ilgili değil de orada şu anda peştede yaşayanlar nereye gidiyorlar? Yani hani biz Macar klasik Macar yemeklerini yiyeceğiz değil de peştede yaşayan gençler nereye gidiyorlar? Nasıl eğleniyorlar? Ondan önce şunu söyleyeyim. Türk olduğunuz yüzünden muhtemelen Gül Baba türbesine ziyaret etmek e, istiyorsunuz. Ee, Gül Baba e, orada yaşadı, Bud e, Budin de, Budada e, ve orada Hı -hı. E, türbesi e, vardı, çok güzel bir türbesi var. O, o tam Türk e, Caddesi'nde değil, Türk Utsada'dır. E, Atatürk caddesi de vardır bu arada, şehirdeyle e, e, yakın bir yerde. Fakat peşte de yaşayan gençler, e, 20 e, e, yaşlarında olan gençler, Hı -hı. E, normalde Budaya pek gitmiyorlar. Çünkü e, dediğim gibi eğlenceli, eğlenceli yerleri aslında Peşte'de. peşte'de. peşte'de. E, kültür için tabii ki e, gidiyorlar e, Buda'ya gidiyorlar. Mesela e, Buda Kalesi'nde birçok festival e, yapılıyor. Bu, bunu tam bir taştan yapılmış bir kale olarak düşünmeyin. E, bu bir bölge, bir mahalledir. E, bu mahallenin içinde birçok e, güzellik var. Ayrıca hem Buda hem e, Peşte tarafında e, gayet e, kaliteli e, müzelerimiz e, var. Tabii ki 20 yaşlarda olanlar girmişler. E, ne yapayım diyecekler. <gülüyor> gece kulüplerinden onlara da bahsediyoruz. İyidir herhalde gece hayatı Gayet iyi. Gayet, gayet iyi, iyi diyorsunuz evet. pek Peki şimdi gece hayatında mesela popüler şurası vardır. Diyebileceğim Orada gittik, eğlendik. Şurada e, takıldık. O parkta bir şey açıp oturmak çok eğlencelidir falan denilecek yerler var mı? O. Şimdi normalde e, benim genç olduğum zamanlarda e, <gülüyor> Budapest'ten tam merkezi olarak yani Taksim olarak düşünelim Deak Meydanı vardır. Deak, hmm. Deak Meydanı'nda e, birçok yer var ve e, o bir başlangıç olabilir. Deak Meydanı zaten peş e, tarafında ama... Nehire de yakın yani, Hı -hı. İster Nehire, Nehir e, gidiyor, İster de Peshtra tarafına yer e, yerlere e, gidiyor. Tam net bir tane bir yer söylemek e, gerekmiyor e, çünkü çok fazla var. E, özel bir yer mesela e, A38 adlı bir gemi vardır Bu gemi e, Tuna Nehri'nde e, duruyor. Devamlı orada duruyor. Ve bu aslında e, bir şey, parti. E, parti gemisi. Evet. <gülüyor> Peki çalışma hayatında böyle hani şey vardır ya, bize e, garip gelen işte İspanyolların şeyi vardır. E, Siyelistası vardır. İşte çarşamba günü çalışılmayan bazı ülkeler var. Hafta ortasında böyle bir resmide. Macaristan'da böyle bizi şaşırtacak bir şey var mı? Bizim çalışma rutinimizin dışında. Yani biz çalışmayı sermiyoruz. Biz de seni zor. Biz şişirmiyoruz da. da. <gülüyor> evet. Yani biz seviyoruz. Evet. Ee, o bir. Ee, ama e, normalde biz eee pazartesiden cumaya kadar 8.5 orası çalışıyoruz normal. Ondan fazla hiç yani aynı, aynı. aynı aynı. Aynı. <gülüyor> aynı bizde de aynı. Cebimde kuşuk. Alma. Peki bir şey soracağım. Şimdi bizim mesela e, yabancı ülkelere gittiğimizde bazen gördüğümüz e, insanlara bazen bir dükkana girdiğimizde falan, "Aa burası Türk gibi." ...dediğimiz şeyler oluyor. İnsan tipinden de... ...oluyor bu. Ee, bir serviste öyle bir şeyler oluyor. Ee, ne bileyim... ...havasında falan bir şeyler oluyor. Senin mesela... ...aynı Macar gibi dediğin şeyler var mı Türkiye'de? Yani ne bileyim böyle bir yere gittin mesela... ...hani... Ee, ...sıraya girmemişse insanlar... ...herkes birbirine böyle takaka bir şey yapıyorlarsa... ...ben mesela işte tam... Türk. Gibi burada ben ne yapacağımı bilirim yani falan diye. İtalyanca şey da var Türk gibi sigara içmek. Ha, Macar gibi de var galiba o, değil mi? Macaristan'da da çok sigara içiliyor, değil mi? Sigara yoğun tüketilen bir ülke. şarap kültürüne dönelim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yok, o kadar fazla sigara içmiyoruz. Ya, tabii. Tamam, yasak o, diyor, yerde, bir, günde bir Şarapla, taket. yok ya, şarapla <gülüyor> kade, bir kadeh bir şarap, bir, kade, bir, bir kadehi kadehi yanında bir tane içiyorum. <gülüyor> Yani o kadar Türkiye'de yani bu Macar'dır gibi bir şey diyemiyorum. Çünkü hı hı. Türkiye gerçekten özel bir ülkedir. Ee, yani özelliği o kadar e, fazla ki hiçbir yere e, bana göre benzemiyor. Ben, ben, evet. Peki o zaman bir şarkı daha dinleyelim. Şimdi gene reklam zamanı geldi. Hangi şarkıyı tavsiye edersiniz? Bikini diye bir grup var. <gülüyor> Macarca bir şey dinleyelim ama. Değil mi macarca İngilizce olmaz mı? Bence İngilizce dinleyelim. Macarca mı İngilizce mi? Hazam Hazam var, güzel şarkı mıdır? O aslında şey halk müziği. Halk müziği. Tamam, hadi onu dinleyelim. İstersiniz. Halk müziği dinleyelim o zaman. Hazam Hazam. Nedir bu şarkının hikayesi? Sen bize onu anlat bir taraftan da. Bu genel bir e, e, halk müziği e, parçası. Hazam Hazam da e, memleketin memleketin e, demekti. Hmm. Normalde bu halk e, müziği parçaları e, biraz böyle e, üzücü ya da üzüntülü. Ee, şeyler. Dinlerim. Üzmeyelim kimseyi şimdi. Niye üzdük şimdi? Hazam hazam diyoruz. Üzdük valla. Modern sabahlar Modern şimdi geldik evet ee, bir bakmışız ki programın sonuna doğru gelmişiz bu arada sonuna gelmişiz ama şeyi hiç konuşmamız far ya Neyi? şimdi Viktor'la e, şarkı dinlerken bir yandan daha doğrusu Türkiye'yi dinlerken bir yandan müzikten hiç bahsetmedik Franz Liszt evet. var e, Bela Bartok var değil mi Macaristan deyince ve evet. Bela Bartok konusu açılınca da bir bilgi verdi. Onu dinleyicilerimizle de paylaşır mısın Viktor? Beyla Bartok'la ilgili çok önemli bir şey Belki var Belki dinleyiciler evet. için ilginç olabilir ki Beyla Bartok 1936 yılında Türk ve Macar halk müzikleri arasındaki ilişkileri Hı -hı. araştırmak için Türkiye'ye geldi. Ve Ahmet Adnan Saygun'la beraber Osmanlıya bölgesinde gayet fazla araştırma yaptı. Birkaç ay boyunca burada kaldı. Müzik ee, üzerine değil mi? Müzik, Müzik Türk ve Macar Hı -hı. halk müzikleri arasında. Ee, ve bugünlerde e, Osmaniye'de Beyla Bartok Salonu vardır. Orada güzel bir yerde. E, iki yıldır açık yani 2010'da hı hı. E, e, Türk ve Macar Kültür Bakanları e, e, Sergi Salonu yüzey e, aslında. Ve or orada Beyla Bartok'un hayatı ve Osmaniye e, bölgesinde yaptıkları hakkında çok güzel sergi var. Devam Başka olacak. nerede var Türkiye'de Macar kültürüyle ilgili? Macar kültürüyle ile ilgili birçok e, yer daha var. E, aslında e, Macaristan'a e, en yakın olarak Tekirdağ söyleyebilirim. de bilinir. Tekirdağ e, şehrinin e, ismi mesela e, Macarada farklı Rodostoldu yoruz biz. Çünkü o kadar e, iyi e, tanıyor ki yani Macaristan'da Tekirdağ'ın e, ismini Rodost olarak herkes biliyor çünkü bizim e, e, tarihimizde önemli e, biri e, Rakoczi e, Erdel Bey. E, oraya e, Sima hakkını kazandı e, Hı -hı. Ve orada e, yaşadı ve öldü e, Orada e, şimdi Rakocinin e, e, bir Macar evi var e, Orada Rakocie evi e, adlı e, yani olarak e, geçiyor e, O bir müze e, Herkes e, istediği zaman gidebilir Ayrıca Kütahya'da da e, çok güzel bir müze, e, müze var e, O da Koşut Müzesi Macar evi olarak e, geçiyor Kütah Kütahya kalesinin tam e, altındadır çünkü a történetben az előző évben a 2010-es látványos csapattal a 2011-es csapattal a 2012-es csapattal a 2013-es csapattal a 2014-es csapattal a 2015-es csapattal a 2016-es csapattal ee, ayrıca Kocaeli'de e, Kocaeli'de de e, İmret Tököli e, Müzesi var. Yani toplam Türkiye'de 4 e, Macaristan'la ilgili müze var e, Ve bunun özelliği budur Sadece İstanbul ve Ankara değil Türkiye'nin çeşitli e, yerlerinde Ben bunu çok e, önemli buluyorum Tabii ki İstanbul'da ve Ankara'da da e, Farklı farklı e, Macar e, anıtları e, vardır e, Mesela bilmiyorum belki e, Duyduğunuzdur Ankara'da e, Meteoroloji Enstitüsünü e, kuran biri mesela Macar'dı. Ondan Hı. sonra İstanbul'da İstanbul itfaiye sistemini kuran beyefendi de Macar'dı ve İstanbul'da vefat etti. Orada mezarlığı bulundu. Macaristan'ın şeyi var mı? Kendine özgü enstrümanın? Ee, ya Evet, bu konuda çok iyi e, hikayem var. Timbalom diyoruz biz. E, Timbalom. Santur gibi bir şey ama tam Hı -hı. santur e, değil çünkü şeyleri vuruyorsun yani elinle e, yapmıyorsun, vuruyorsun. E, geçen sene e, biz e, Macaristan Avrupa Birliği dönem başkanlığını e, Hı -hı. yaptığı sırasında Ocak ayında ve Mayıs ayında da iki tane çok büyük e, konser turu yaptık. E, i̇ki güzel Macar e, grupla beraber ve her ikisinin e, timbalomu yani bu santuru vardı ama... Tabii ki teknik detayları e, anlatmak istediğim zamanda e, bu aletin nasıl olduğunu anlatamadım. O yüzden e, bunun için yeni bir kelime kurmamız gerekiyordu ve artık simbolumun Türkçesi Macar Santuru oldu. Onu biz bulduk çünkü başka bir kelime bulamadık. Macar salam bundan sonra yeni <gülüyor> Macar, Macar da var. Evet. Peki e, 9 Mayıs'ta Avrupa Fuarı var. Gençlik Parkı'nda olacağız biz de radyo otlu olarak. Macar standında, Macaristan standında neler olur genelde? Macaristan e, standında Şarap ben... olur. Şarap olmayacak. Hayır. Evet, şarap olmayacak. <gülüyor> Mehmet Ali salam... olacak mı? Salam, salam yediren Mehmet Salam ne olmuş? Salamı biz getiriyoruz. Geri evet. kalan her şey Viktor'dan. <gülüyor> <gülüyor> evet. Macaristan'ın genel hayatı hakkında birçok broşür bulabilirsiniz. Eğitim hakkında da birçok broşür, broşür bulabilirsiniz. Broşür. Arkada bir iki tane film göstereceğiz. Macar orada. sinemasında. Yani Macar sinemasında değil çünkü orada gençlik parkında biraz açık havada zor olur diye Zor diyoruz. olur. Yani hmm. bir belgesel düşündük. Ben şahsen maalesef orada bulunamayacağım. Çünkü onun ayında. Fakat, oldu mu şimdi ama. Fakat yani, fakat bir de... tanıdık bir yüz evet. aradık seni evet. tanıttık o kadar. Yakışıklı falan dedik hani merak dedik Şu anda merak etti herkes. 10 Mayıs'ta ne var? 10 Mayıs'ta, var? 10 Mayıs'ta Antalya'dayız. E, ama sen de tutturdun yaşlı... bir Antalya. <gülüyor> evet. Yani bir şey oluyor. Halkada değil bu sefer. Haberleşme belediyesi ile beraber e, e, Macaristan kültür günü organize ediyoruz. E, tamam, orada çeşitli konsellerle konferans da yapılacak 10 Mayıs tarihinde. Yani herkesi bilmiyorum ben çok tatlıya bağlanmadı gibi geldi sohbet. Tatlıya Tatil Için cebimde küçük bir elma var <gülüyor> cümlesi gibi bir cümleye ihtiyaç var. O da olabilir. Aynısı da olabilir. Ne diyorsun? Unuttun mu Unutmadım. mı? Cebimde küçük bir elma var. <gülüyor> Evet bu çok, çok güzel Türkçe şey. söyledim. <gülüyor> yani. Nasıl da bir Türkçen daha söylesem. Türkçen çok iyi diyor yani. <gülüyor> bir daha söylesem Victor. herkesin aklına yerleşsin şu bir. <gülüyor> Jebemben şok içiyor almava. Jebemde şok içiyor almava. Yani Macarca veya Türkçe öğrenmeye çalışan bir Alman taklidi yaptın falan. <gülüyor> <gülüyor> Victor çok teşekkürler. Çok memnun olduk tanıştığımız evet. için. Her zaman bekliyoruz. Her zaman orijinal CD'lerinle evet. bekliyoruz. O şarkıları önümüzdeki günlerde modern sabahlarda yine çalarız. Ee, ve artık belki 10 mayısta biz Antalya'ya geliriz. Evet. Sen orada ev sahibi sayırsın tamam. bizim için. Çok teşekkürler. Modern sabahların sonuna geldik. Yarın sabah yine 7 ile on arasında birlikte olacağız sevgili dinleyiciler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Hoşça kalın. Zaman tamam. Bizim zamanımız. Zaman.